wo yeah. Çıkkastı. Merhaba Kainat, bugün 19 Temmuz Salı, yıl 2016, ay 7, gün 201, Hızır 75 1437, Hicri Şevval 15, 1432, Rumi Temmuz 6 Fırtına, Yağmur Dünya Şairler Kongresi açıldı, 1982 Büyük, Büyük Saatli marif, marif Takvimi Önce elbette havalanacağız biz de. Çaresi yok yanacağız biz de. Birilerini kanacağız biz de. Vuracağız deme deme. Önce elbette havalanacağız biz de. herkes. Açık Radyo Burası 949 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Ömer canton Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet bir birkaç gün boyunca e, Galeano e, çalmayalım e, Galeano okumayalım dedik. Çünkü Allah'ın üstü bir e, darbe dönemi ve sonrasını konuşuyoruz. Bütün e, Türkiye'deki gazeteler ve düşünür, yazar, çizer herkes bu konuyla ilgili şarkıları da olacaktır herhalde bunun. Ama biz e, Tarkan'ın yeni çıkan ve serbestçe kullanımına izin verilen parçasının da e, Cuppa'nın da ile Cuppa girişimizi yaptık. Aynı e, yeni bir albüm çıkardı ve burada aynı adı taşıyan bir çıkış şarkısı vardı e uzun süredir bekleniyordu sözleri de sezen aksuya ait Hey tayfa kap kap kap hadi durma hep hep hey tayfa Hey hey hey diye televizyonu açma telefona da bakma ne acıklığı ne saçma sanki kıyamet her şey satılık kalplerde katılık aşklar yatılık akışta millet diye devam ediyor bağırra Çağra bas bas ...sabaha kadar dans geri adım atma atma Doğduk biz bu düzene ötekini üzen üzene olur mu ondan bize ne küfür kıyamet diyor ve sonunda da şöyle bitiyor şarkı çaresi yok yanacağız bizde birilerine kanacağız biz de vuracağız dibe dibe önce Elbette havalanacağız bizde diye de Olumlu bir notayla bitiyor. Durumumuz budur. Tarihte bugün de kısaca 1919'da bugün Barış günü kutlamaları Dünya Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra e, eski askerler, hizmetler, hizmetliler, Luton Town binasını salonunu yakıp yıkmışlar isyan olmuş. 1943'te de İkinci Dünya Savaşı'nda da Roma'nın 500'den fazla müttefik uçağı tarafından bombalandığı haberini görüyoruz. Binlerce da var. Ölü ve yaralı olarak. Evet. Haberler. He, bakalım Şimdi Başbakan Yıldırım'dan bir açıklama var Darbe sonrası Büyük bir tem, Tasfiye ve temizlik oldu Açıkça görüyor Çeşitli gazeteler zaten bunu manşetlerde da Almışlar bugün Milliyet gazetesinde dev tasfiye ediyor Özgür Düşünce Gazetesi de aynı şekilde En son bir rakam da verelim Darbe girişiminin bilançosunu söyleyelim 161 kişi hayatını kaybetti 154 kişi yaralandı 1563 kişi gözaltına alındı. Bu 161 kişi darbeye karşı duran kişiler olarak geçiyor. 104 darbeci asker de aynı şekilde hayatını kaybetmiş. Ayrıca Genel Kumay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsızlar er ve başta polise teslim olmuş. Şimdi Başbakan Yıldırım 200 şehidimiz, 1491 yaralımız var diye bir rakam veriyor yalnız. Belki artmıştır. Ben pazartesi günü saat 11 civarında yayınlanan haberden aldım bunu. Evet bu şimdi... Daha sonraki bir durum. Başbakan Yıldırım 208 şehidimiz var diyor. Şeyde öldürülenler bu şehit kategorisine girmiyor sanıyorum. Onunla alakalı bir olay Darbecilerin yaşandı. Darbecilerin öldürüldüğü zaman onlara şehit denmiyor herhalde. Yani Neye şu... göre şehit ayrımı yapılıyor bilmiyorum. Ee, şöyle bir olay söz konusu oldu dün ee, darbe girişiminde hayatını kaybeden e, herkesin cenazesi kaldırılıyor bunlardan bir tanesi de önce darbe girişimi sırasında direndiği gerekçesiyle e, cenaze namazı kılınmak istenen kişiydi ardından cemaat fark ettiğinde bu durumu camide e, namazını kılmamışlar ve ardından da e, sadece ailesi tarafından e, gömülmüş merasim düzenlenmiş olan bir askerden de bahsediliyor Evet yani büyük bir hakikaten politize olma ve e, empatiden e, ciddi şekilde uzaklaşılan bir durum var toplumu meydana getiren dokuları zorlayan bir durumla da karşı karşıyız. Buldum. darbeci binbaşı'nın cenazesi camiye alınmadı diye geçiyor. Genelkurmay ikinci başkanı Yaşer Güler'in Emir Subayı binbaşı Mehmet Akkurt'un cenazesi Aydın Nefer ilçesi Umurlu mahallesinde sessiz sedası toprağa verilmiş. Önce anlamamışlar. Tam cenaze namazını kılacakları zaman bir haber gelmiş. O darbecidir diye ondan sonra kılmamışlar. Sesi sedasız toprağa verilmiş. Evet. Acayip. Yani halbuki bildiğim kadarıyla İslam dini tabii bütün şeylere, Tanrı'nın kullarına Allah'ın kullarına açık. Aynı derecede eşit. Bilmiyorum. Benim yani az bilgim var ama böyle bildiğim kadarıyla ya yani en azından bu yargı e, mah, mahşeri vicdanı temsil eden mahşeri yargı burada yapılamaz diye düşünüyorum. Neyse, bunlardan e, 208 şehit, 1491 yaralı, 7.543 gözaltı var. O sayıda da yükselme var. Son e, sayı 7.000 500'ü geçmiş vaziyette evet. daha 6000'in üzerinde olacağını söylemişti zaten başka bir bakan hı hı. başbakan da bunu açıklamış 100 polis 6038 tane diyor taneyle vermiş 100 tane polis 6038 tane asker 755 hakim savcı onları tanelememiş 650 sivil onları da tanelememiş açıklaması yapmış ve yıldırım darbe girişimi sonrası meydanlara inen vatandaşların idam talebine ilişkin olarak da halkın idam talebi bizim için emirdir ancak aceleci karar vermek yanlış olur demiş Ve Cumhurbaşkanı edelim. Recep Tayyip Erdoğan da topu tamamen hükümete attı hükümete ee, mi? Evet hükümete Parlamento attı parlamento'ya attı özür dilerim ee, parlamentoda çıkacak kararın idam geri takdiri çıktığı takdirde ...onaylayacağını söyledi. Ben e, tamamen attığından... ...emin değilim. E, doğrusu Can. Çünkü... E, ...bir de şey var. E, i̇dam cezası... ...Evet e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden... ...geçerse onay veririm demişti yani ...İnternet evet, Şunu'nda konuşmada. Diyorsun. Ama... E, ...şunları söylüyor. Meclisten idam kararı... ...çıkması halinde ben Cumhurbaşkanı olarak... ...bunu onaylayacağım diyor. Evet. bir kere bir ön yer ama daha da önemlisi yani şimdiden onayını belirtmiş oluyor meclis evet. şeyini etkileyebilir bu ama daha önemlisi şunu söylüyor açık bir vatana ihanet suçu var idam cezası konusu parlamentoya gelir parlamento ne karar verirse onaylarım onları niye yıllarca hapiste tutup besleyeyim demiş bu besleme terimi sana bir şey hatırlatıyor mu? hayır efendim Asmayalım da besleyelim mi den bahsediyorsunuz. Evet. Bunu hatırlatmıyor mu? Bunu idam, hatırlatıyor da. İdam bu, evet işte onu soruyorum. Ha, bunu ben. hatırlatıyor evet. Yani Kenan Evren'in, özellikle Erdal Eren, 18 yaşından Yeşil'de büyütülüp asıldığı zaman darbede, 1980 darbesinde, onları e, asmayalım da besleyelim mi diye idam cezasını onaylayan evet. tavır buydu. Şimdi beslemek kelimesi, yani hapiste beslemek. Doğrudan doğruya evrenin şey yani bana Kara Göz şeyini de hatırlatıyor. Başlar mısın başlayalım mı diye başlar bütün Kara Göz oyunları. Kara Gözün evini taşlayalım mı diye onu da hatırlatıyor ama evrenin şeyi de hatırlatıyor doğrusu. Evet. Ee, böyle bir durum yani doğrudan doğruya parlamentoya bıraktığı konusunda mütereddim ben teddüm var bunu çünkü ne çıkması gerektiğini hatta çok da e, bir hayli e, şeyle ağırlıklı bir konuşma bu. Hı hı. Görüş belirten. Ne karar verirse onaylarım. Onları niye yıllarca hapiste tutup besleyeyim dediğin zaman sadece bir yönde karar çıkacağını e, beklemiş oluyorsun. Öyle değil mi? Evet. Yani o zaman doğrusu şey öbür şıkkı. İdam cezasının çıkmaması durumunu ortaya koymamış. Evet Avrupa bir Cumhuriyet bir... Halk Partisi'nin konumu da önemli burada. Cumhuriyet Halk Partisi de bu konunun müzakere edilebilir şeklinde bir açıklama yaptı. MHP zaten dünden razı. Bir tek HDP bu durumu tamamen popülist bir politika sonucu ortaya çıkabileceğinden bahsediyor. Evet, Cumhuriyet Halk, Halk Partisini de... biraz takip etmek lazım bu konudaki Değişikliği ya da herhangi bir şekilde kendi ideolojisinde farklı bir şeyler söyleyecek mi söylemeyecek mi diye. Çünkü sadece idam cezası idam cezası değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasında tamamen değişimidir. Dolayısıyla iç politikasında tamamen değişim manasına gelecektir. İdam cezası varsa Avrupa Birliği yok. Bu kadar net ve basit bir şekilde Açık, bu da açıklandı. Açıklandı zaten Avrupa Birliği'nin Federica Mogherini mi söyledi onu? Galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Evet, yani Avrupa Birliği'nin temel yapı taşlarından biri olan idam cezasının yokluğu, idamın yasaklanması, e, idamın geri getirilmesi durumunda Türkiye da Hem Mogherin'e evet. hem de Merkel yaptı açıklamayı. Ha, Bu, Merkel da söylemiş. Da. Ama Mogherin'inki daha önemli çünkü Avrupa Birliği adına konuşuyor. Evet. Edirken. İdam cezası uygulayan hiçbir ülke Avrupa Birliği üyesi olamaz demiş. Avrupa Birliği üyesi olmayı sadece Avrupa Birliği'ne giriş üzerinden düşündüğünüz zaman... Kendinizi aldatmış olabilirsiniz. Şu andaki Türkiye'deki bütün iç dinamikleri de etkileyen bir sürecinde başlangıcı olacaktır. Avrupa Birliği ile alakalı olan e, ve diğer idamla alakalı olan sözleşmelerin ortadan kaldırılması. En basitinden işkence olarak düşünün. Evet, idam cezasının e, zaten evrensel. E, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine e, aykırılığını da ayrıca şey yapalım. Yani hukuk devleti olduğu sürece anayasa e, bir hayli tartışmalı tabi anayasada. Türkiye Cumhuriyet'in bir e, demokratik hukuk devleti olduğu ama e, eğer e, o mevcut hüküm ortadan kaldırılmadıkça bunun yapılması mümkün bunun değil. Bunun kaldırılması da işte Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Hukukunu reddetmesi manasına gelecek. İbrahim Kaboğlu da bundan bahsediyor evet, zaten. Doğrudan doğruya o zaman e, Suudi Arabistan gibi idem cezasının bulunduğu ülkeler arasında, Orta yani, Doğu ülkeleri arasında yerini alacak. O zaten sonra müttefikiniz olarak Suudi Arabistan'ı ne kadar görürsünüz o da ayrı bir hikaye. Yani Avrupa Birliği gibi bir müttefikten vazgeçip sırtınızı kime dayayacaksınız? Rusya'ya mı? Ya da Suudi arabistan mı aynı şekilde? Rusya, Suudi Arabistan'ı ne kadar çekecek ki sizin hesabınızı? Kendi derdine düşmüş şu anda. Bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya'nın sizi affedeceğinden mi bahsediyorsunuz? NATO tarihinde ilk defa bir uçağı düşürüldü NATO üyesi ülke tarafından. Aynı zamanda diğer ülkelere baktığınız zaman İran, ezelden beri neredeyse düşmanınız. Da, şimdi daha da düşmanınız. Bir diğer tarafta Irak var. Kürdistan'ı ile beraber, peşmergesi ile beraber, işgalci olarak nitelendiriyor sizi. Kardeşiniz sat var. Belki onunla bir şekilde bir bağ kurabilme mümkün olabilir ama o da aynı şekilde sizi cennete değil kendi içinde bulunduğu uçuruma doğru sürükleyecek gibi duruyor. Evet Irak'ta zaten bir de Irak. Merk'te kaldı mı? Amerika Birleşik şöyle. Devletleri kaldı bir de değil mi? Evet. Bir de Amerika Birleşik devletleri, devletleri kaldı. Derinde. Evet, Ama Birleşik... altından CIA yaptı denilen şeyler de e, iddialarla da ortaya çıkarılıyor bu darbe iddiaları. Fethullah Gülen üzerinden kurulmuş olan bir siyaset var şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde sizi ne kadar taşır bu dış politikanız içerisinde? Yoksa Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diyerek Şangay Beşik'sine üye olmaya çalışıp oradan da veto'yu yer misiniz? Kim, var, kime Çin, dayayacaksınız sırtınızı? Çin'de de var idam. İşte Kime dayayacaksınız ki sırtınızı bu saatten e. sonra? İran'la İran'la aranız zaten iyi değil ki. Olsun. Herhangi bir gelişmeniz yok. konusunda anlaşırlar. Ee, yani tamam. e, şimdi çok önemli bu Başbakan Yıldırım'ın e, 7543 kişinin gözaltına alındığını söylemesi... Ve devamının da geleceğini ima etmesi durumları var. Yalnız ima değil söylüyorlardı aslında ve hemen arkasından gelen şeyler var. Mesela başbakandan bir talimat var. E, resmi gazetede yayınlanan bir genelgeyle tüm kamu çalışanlarının izinlerinin de iptal edildiği haberi geldi tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır deniyor. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir. Bir baktık hemen e, kamuda 2 milyon 500 bin memur varmış. 2,5 milyon memur yaklaşık. E, 280 bine yakında işçi var. 570 binin üzerinde de diğer statülerde toplam 3 milyon 339 bin kişi. Evet. kişi istihdam ediliyor. Yani e, küçük bir ülke olan İzlanda'nın nüfusunun 11 katı kadar insan 11 İzlanda nüfusu insan şu anda izin, izinlerle iptal edilmiş durumda. Ayrıca Sağlık izinleriyle de ilgili bir, önemli bir şey var. Ee, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun tüm ülke genelindeki sağlık çalışanlarının idari izinlerini de iptal ettiği öğrenilmiş. İki gündür aralıksız mesai yapan sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiğini de açıklamış. Yani. 81 ilde raporda vermeyin demiş yani haklarında gözaltı kararı çıkartılan veya görevlerinden uzaklaştırılması istenen personelin usulsüz olarak rapor almasını önlemek için bir şey yani çok dikkatli inceleyin ve e, sağlık sorunu gerçekten olanların ise yatırılarak tedavi etmesini edilmesini istemiş yani sonuç olarak burada e, sahte rapor şüphesi var evet. anladığım kadarıyla. Evet. Bir de e, yurt dışına e, çıkışları da iptal edilmiş değil mi? Ee, kamu çalışanlarının, kamu çalışanlarının yurt dışına çıkış yasağı diye bir haber var. Yasak mı yoksa kendi bulundukları kurumlardan çeşitli izinler alması gerektiğine dair bir uyarı mı yapıldı? Onu bakalım. Doçeveli e buldum haberi. E, Türkiye'deki darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltı ve görevden almalar sürerken kamu çalışanlarının yurt dışı çıkışlarına yönelik de yeni düzenleme diyor. Ee, yani tabii şey var bütün yargı organlarında Danıştay'dan, Yargıtay'dan e, polise, ordudan yargı, yine tekrar başka e, kurumlara kadar binlerce kişi gözaltına alındı ya da görevden alındı. Şimdi NTV'nin haberine göre diyor. NTV'den almıştı Doğu Çevre Türkçe'de kamu personelinin yurt dışı çıkışları şimdilik durdurulmuş tamamen durdurulmuş Anladım. yani öyle diyor yeşil pasaporta sahip olan kamu personeli için bir istisna uygulanacakmış O çalıştığı kurumdan kuruma bağlı olduğuna dair belge ibrazı zorunluluğu getirilmişti hmm. i̇şte evet. bu yeşil pasaportlar için ama evet. onun dışındakiler kamu görevlileri bunlar yeşil pasaporta sahip olanlar evet. ve yakınları değil mi cili evet, pasaportlar Hı. neydi Memurların yıllık izinleri de iptal edildi. Bir, onlar da kamu görevlileri galiba iyi bilmediğim bir yerden sordun. Peki. Hizmet pasaportuymuş galiba. Evet. Hık hık. Yeşil devleti mi bilmiyorum. Ha, Peki. Yani bizde hiçbir olmadığı için. Darbe e, şimdi darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski hava kuvvetleri komutanı ve yüksek askeri Şura üyesi Akın Öztürk tutuklanmış. Şimdi çok ilginç bir şey de var orada. Anadolu Ajansı ile ilgili bir düzeltme var. Anadolu Ajansı'ndan, resmi devlet ajansı'ndan. Akın Öztürk'ün savcılık ifadesinde darbe yapmak isteğiyle hareket ettiğini söylediği yöndeki haberi düzeltme yapmış. Düzeltmiş. Evet ve kesin olarak reddettiğini ve bunu engellemeye çalıştığını söylediği belirtilmiş. Bu çok açık bir şey. Şahit olarak da genel kurmay başkanını gösteriyor. Anadolu ajansına böyle bir haber vermesin. Evet. Yani ama bu kişilerin de darbeci mi olduğu, darbeci mi olmadığı hükümet yetkilileri tarafından da dile getirilmiyor. Orası çok karışık bir durum. Ama ifadesini verdiği şeyler, kağıtlar, resmi belgeler, internete sızdı, fotoğrafları var. Ben tamamen okuyabilme fırsatı buldum söylediklerinin. Doğru olup olmadığını şahit olarak gösterdiği kişiler tarafından ortaya çıkmasıyla tamam. yapılacaktır. Tamam, benim Anladım anlamadığım Anadolu Ajansı'nın bunu yapması mı? Anadolu Ajansı... Anadolu Ajansı yani. Evet çok yani şaşırtıcı değil ben, o, ama infial olaydan, yaratıcı bir şey. Doğru yani tam tersini yazıyor çünkü önce. Evet ama yani bu kişi hakkındaki çıkan gazete haberlerinde hepsi böyle bir çatışma vardı. Sadece Anadolu Ajansı değil diğer haberlerde de aynı şekilde vardı. Anadolu Ajansı'dan daha profesyonellik bekleyebilirsiniz tabii ki. Evet. Biri, devletin resmi haber ajansı olduğu için. Ama yani Anadolu ben Ajansı. Ben derbeciyim diyor. Hayır demedi. Ben yapmadım dedi diyor. Yani Iki, ...birbirini takip bir iki haberden bahsediyor. Evet şöyle bir durum düşünün... E, ...kaşı gözü patlamış, dayak yemiş... ...ya da herhangi bir şekilde darbe maruz kalmış... ...bir kişi elleri arkadan bağlı... ...fotoğraflar çekiliyor şeyle beraber... ...sonra ifadesinde benim herhangi bir suçum yoktur. Genelkurmay Başkanı benim şahidimdir. Onu kurtaranlardan bir tanesi de bendim diyor. Evet. Olay gerçekten biraz karışık. Yani Genelkurmay Başkanı tarafından da yapılacak olan açıklamayla bu kişinin suçlu olup olmadığı, darbenin başındaki isim olup olmadığı zaten ortaya çıkacaktır. Ama Anadolu Ajansındaki durumdan bahsediyorsanız, evet. ben Anadolu Ajansı'nı artık Anadolu Ajansı deyip geçiyorum. Yaptımıyorum arada. Tamam, peki. Ama yine de bunu, bunun çok sakat bir gazetecilik olduğunu söylemek lazım. Tek değil ama da bu konuda yani. Hiç şüphe yok yani. Ben ordu içindeki paralel yapıyla mücadele etmek için elimden gelen gayreti gösterdim demiş. Senin dediğin de önemli bir noktaydı. Bu gözaltına alınanlar, görüntüleri görünen askerlerin tamamı yaralı bereli, kulakları sarılı, başları sargılı, burunları mor. Evet ama var. bir diğer taraftan çıkan başka görüntüler de var. Yani üzerinden doğrudan tane, tank paleti geçmiş insanların evet. şey görüntüleri. Ee, elinde herhangi bir şey yokken durup dururken askerin vurarak öldürdüğü insanların fotoğrafları. Bunların bazıları da resmi görevliler. Muhtarlar müezzinler gibi insanlar da öldürmüşler. Bunun da videoları çıkmaya başladı. Evet, tam bir şey var yani. Çairünden çıkmış bir şiddet ortamı da var. İki taraflı olarak kullanılan darbeciler tabii korkunç şeyler. Yani parlamentoyu bombalayarak başladılar. Evet. Ve insanların üzerine e, roket ve ateş attı, açtılar. Oradan roket mi açtılar? Evet. Polislerin üzerine değil, doğrudan sivillerin üzerine de açtılar. Evet, attılar. Yani hem boğaz köprüsü üzerinde helikopterle taraması gibi evet. bir durum söz konusu. Sivillerde, AKP'nin şey yaptığı sivillerde, sonra teslim olan askerlerin bir kısmını öldürdüler. Her şey soruşturmaya muhtaç işte bu konuda da. Acaba bu sivillerin öldürülmesi de soruşturulacak mı bilmiyoruz. Şimdi Türkiye'nin... Askerlerin öldürülmesi mi soruşturulacak? Sivillerin öldürülmesi siv zaten sivillerin soruşturulacak. Sivillerin öldürmesi. Ha, sivillerin bu kişileri öldürmesi. Öldürmesi evet. evet. Ee, yani ne olur bir de ben vurayım diye konuşmalar var elimizde. Yani çok uh, vahim linç olayları da var tabii. İki taraflı yani. Evet. Erdoğan da söylediği Avrupa Birliği Konseyi biraz geç olmakla beraber darbe girişimini kınadı. İngiltere'den başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye'ye anayasal düzene tam olarak uyulması çağrısını yapıyoruz diyorlar. Fakat... Avrupa Birliği sıfatını kullanmışlar mı? Henüz çıkmadılar ya tam olarak. Ee, Avrupa hayır. Birliği sıfatı da şu anda işe gibi duruyor ama evet, ne dost ülke olarak mı yapmışlar? açıklamayı? Hukukun egemenliğini, hukukun üstünlüğünü vurguluyoruz falan diyorlar. Çok, biraz geciktiler yani, epey beklediler. Yani bütün Batı ülkeleri saatlerce beklediler. Darbe başarılı olsa başka bir şey söyleyeceklerdi herhalde. Onu da gözden kaçırmayalım. Tam bir riyakarlık... Örneği Avrupa Birliği içinde, Amerika Birleşik Devletleri içinde bu evet. söz konusu. Bu arada Fransa'da da çok ilginç bir şey oldu. Manuel Baç Nice kentinde düzenlenen saldırının kurbanlarını anmak için yapılan törende muazzam bir yuhalanmaya uğradı. Bu da bir başka demokrasi göstergesi tabii. İlginç yani. 14 Temmuz'da Bastille günü kutlamaları sırasında kamyonla düzenleyen saldırıda bir kişinin 84 kişiyi öldürdüğü bir korkunç olaydan bahsediyoruz. Çok büyük bir kalabalık var fotoğraflarda. Yani on binlerce kişinin katıldığı bir şey var. Aynı yerde işte promenade zanglede oluyor ve katil. ...istifa et söylemleri... Hmm. ...sloganları da varmış... ...Tunus asıllı 31 yaşındaki... ...Muhammed Lahuayyec... ...çok zor okuması... ...Lahuayyec... ...Buhlel adındaki kişi... ...sonra bunu şeyde... ...üstlendi... ...IŞİD'de... ...bizdendir dedi ama adam hakkındaki... bu ...Buhlel hakkında... ...epey şey var... ...yol keşfi falan yapmış... birlerinden de yardım almış... Ama işin bir şey olduğuna dair kesin bir şey yok herhalde. Evet, yani böyle bir durum var. Yeni birkaç önemli haber daha var. Türkiye'den TMSF e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bank Asya'nın faaliyetlerini durdurmuş geçici olarak. Bu da önemli bir şey gelişme. Borsa 3 yılın en büyük değer kaybına uğrayıp %7'yi aşmış. Sonra da, asıl o değer kaybını Avrupa Birliği ile ilişkilerin tamamen bittiği zaman göreceksiniz. Evet. Bu arada da tam bir e, yani Beyaz Saray'da yargılama süreci anayasaya uygun olmalı diye Beyaz Ev dememiz lazım. Sözcüsü Josh Ernest. Fetullah Gülen konusunda Türkiye'den talep gelmediğini söylemiş. Fetullah Gülen de kendisi uluslararası bir Evet, komisyon kurulursa orada yargılanmaya ve gerekirse gönder, geri gönderilmeye de hazır hı hı. olduğunu Bu yeni bir açıklama söylemiş. Evet, dün herhalde. Hı hı. Yani şöyle bir şey var, yani bu konuyla alakalı yapılan açıklamalarda televizyona baktığınız zaman neredeyse bütün konuşan bulamatçıların, o tiplerin, hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne verin, verin, verin, verin bu adama diye söylüyor. Ama yani bir baktığınız zaman yasal prosedürü ortada bir talep yok. Getirip, Tabii, yani verilmesine iki. dair bir talep yok i̇ki gün, Böyle bir mi? talebi yaparsınız ondan sonra Verin diye bir baskı ve kamuoyu yaratırsınız Ama böyle bir talep yokken gelmiş Verin verin verin, verin diye Cumhurbaşkanı söyledi, da söyledi ya, Cumhurbaşkanı söyler, O zatı o, verin diye söyler mi O bir politik ürün Yani bir politik ürün söyleyebilir Cumhurbaşkanı dün e, Gezi Parkı'na kışlayı yapacağız da diyor idamı da getireceğiz diyor. Her şeyi söylüyor Cumhurbaşkanı. Şu anda Cumhurbaşkanı tutabilecek bir şey de yok ortada. Her şeyi şu anda söylüyor. Ama orada uzman olarak bulunan kişilerin böyle yasal bir prosedürü görmemeleri benim aklımı karıştırıyor Çıkacağız. Cumhurbaşkanını tutan kimse olmayınca medyanın mı tutmasını düşünüyorsun? Ben medyanın tutmasından <gülüyor> bahsetmiyorum. Ben medyadaki insanların tartışmıyorum da. Hayır ben anlatmaya çalışıyorum derdimi. Ben medyadaki insanların uzman sıfatıyla beraber böyle ufak bir detayı aslında büyük çok büyük bir detayı görmezden gelip sadece politika yapmalarına çalışıyorum. Çünkü o bir politikacı. Erdoğan bir politikacı. Buradaki kişiler uzman olarak televizyonlara çıkıyorlar. Politikacıdan rasyonel bir şey bekleyebilmeniz mümkün değil. Özellikle içinde bulunduğumuz zamanlarda. Zaman Aradaki tenki... fark bu. Benim bu konuda tereddüdüm var. Yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin hepsinin çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini hala düşünüyorum. benden aynı şey diye düşünüyorum. Ama, yani... Ama rasyonel bir şekilde mi? Mesela e, Süleyman Soylu da bakanlardan biri de o da sorumlu bir bakan hı hı. E, ve e, iade etsin dedi. Amerika yaptı dedi zaten. CIA yaptı diye bir bakan darbeyi e, Amerika'nın yaptığını söyledi. Bunu da reddettiler e, Amerika'dan tabii tamamen. Fakat şöyle bir şey var e, mesela e, çok çeşitli yazılar var bir kısmına değinme fırsatımız olacak yorumlar. Ama şurası net ki Cumhurbaşkanı da Allah'ın bir lütfudur demişti şeye. Bu darbenin bu artık sürücü lisan mı yoksa kasıtlı söylenmiş bir şey mi bilemiyorum ama bir darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak nitelemek ilginç bir şey. Medya onun da üzerinde pek durmadı. Ne kastettiğini. Fakat şöyle bir durum var. Mesela Güven Gürkan Öztan başkanlık sistemi önündeki psikolojik bariyer tankla topla tırnak içinde yıkıldı diyor. Yani artık hiçbir engel kalmadı diyor. Ve nitekim mesela başka yazarlar da var. Markar Esayan sözünü ettiğin işte gazetelerden uzman nitelikli evet. yazarlarından biri. Başkom başkomutandan talimat gelene kadar gündüz işlerimizde geceleri meydanlardayız demiş milletvekili aynı zamanda evet milletvekili aynı zamanda kendisi ee, ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. dolayısıyla da e, Ergun Babağan da tek kriterin Özgür Düşünce Gazetesi'nde yazan e, Ergun Baba'nın tek kriterin Erdoğan'a biat olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz demiş ki bu Marka Resayan'ın sözü de doğrusu bunu doğrulamıyor değil bir anlamda. Bir başka da Arda Turan'ı biliyor musun sen? Başkomutan sürekli diyor ya Marka Resayan. Marka Resayan'ın şeylerinden bir tanesi o, triklerinden bir tanesi o diyebiliyorum ben. Twitter üzerinden baktığınız zaman da çok fazla bunu yapıyorum. Ben takip etmedim ama yani bunda başkomutandan talimat gelene kadar geceleri meydanlardayız demiş demiş. Yazının gerisini okumayan. Yani Yeni Şafak Kasides aynı şekilde başkomutan evet. olarak geçiriyor şu anda Cumhurbaşkanı'nın sıfatını. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın sıfatını. Bunu sık sık Cumhurbaşkanı kullanan Arda Turan'da Arda. Da öyle mi? Arda Turan'ı tanıyor musun? Tanımıyorum efendim. Barcelona'lı futbolcu. Evet biliyorum da tanımıyorum. O da başkomutanım demiş. E doğru yani Arda onun, Turan. Onun emrindeyim demiş Barcelona'dan. Biyat Yok, kültürünün olacağız. çeşitli örnekleri var yani. Aydın Engin de meydanlarda toplananlar cihatçı özlemler besleyen Adalet ve Kalkınma Partisi militanları diyor. Evet işte. Nuray Mert de camileri siyasetin merkezine yerleştirme tavrı ve cihat çağrıları yadırganması gereken işler demiş. Ve Süleyman Seyfi Üğün de bundan sonra sıkı bir ayıklanma dönemi yaşanacak diyor. Ee... Ben dün de söyledim Ali Bilge ile de konuşurken söyledim. Ben böyle bir genellemeye karşıyım efendim. Farklı insanlar farklı şekillerde evet, orada bulunmuşlar. Çeşitli e, genellemeler. Genellemeler her zaman karşıyım mı? Evet. Şüphesiz. Ama öyle, Ama böyle bir öyle de yazmış. Ya. Evet. Evet şimdi bir ara verelim ve ondan sonra da birkaç yoruma da bakalım genel duruma. Büyük bir tasfiyeyin devam ettiği yani çeşitli kurumlarında yalnız ülkenin e, çok büyük şey olduğu biliniyor. Öte yandan da önemli bir şey var. Müslüm Doğan'dan, İzmir Milletvekilinden yapılmış bir açıklama var. Bunu da söylememiz lazım. Amasız ve fakatsız her şekilde şiddetle reddettiğimiz ve kabullenmediğimiz askeri darbeye karşı geliştirilen tepkiler doğallığından çıkmış bazı bölgelerde kamu güvenliğini ve toplumsal barışa zarar verir hale gelmiştir diyor. Tam da bu zamanlarda ortaya çıkan provokatörlere karşı dikkatli olmamız gerektiği hususunu belirterek bu tür gösteri ve protestoların amacından uzaklaşmaması için gerekli her tür tedbirin alınması gerekmektedir diyor. Bu bir uyarı ee, son örneği Malatya ve Hatay'da yaşanan ve önemli toplumsal olaylara neden olabilecek ve iç barışa zarar verebilecek provokatif olayların engellenmesi gerekmektedir. Ülkemizde gerçek bir demokrasinin tesisi, demokratik parlamenter sistemin yaşatılması halklarımız ve inançlarımız için hayati bir sorundur. Bir daha ülkemizde bu tür darbelerin yaşanmaması için demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi, gerçek bir barışın tesis edilerek halklarımızın ve inançlarımızın demokratik ve barışçıl bir sistem içerisinde yaşanması dileklerimle Saygılar sunarım demiş. Önemli bir uyarı var çünkü şeyde Cumhuriyet'in özellikle bugün birinci sayfadan manşetten verdiği gibi e, cadavı diye nitelendirilebilecek şeyler de başladı diyor. 15 Temmuz darbe girişiminin protestolar sırasında bazı provokatörler yurttaşları Alevi ya da solcu kimliğiyle bilinen mahallelere saldırıya yönlendiriyor. İstanbul'da Gazi Mahallesi, Ok Meydanı, Nurtepe ve Armutlu gibi mahallelerde gerilim yaşandığını belirtiyor. Koca elinde HDP, Halkların Demokratik Partisi, il Başkanlığı saldırıya uğramış. Malatya'da, işte bu demin Müslüm Doğan'ın da HDP'li galiba milletvekili, onun söylediği, e, Alevilerin ağırlıklı olduğu Malatya'da Paşa Köşkü ve Çavuşoğlu mahallelerine giren gruplar, AKP'liler burada Aleviler nerede diye bağırmış. Böyle tehlikeli ayrımlar var. Konya'da ve Karatay'da Suriyeli göçmenlere saldırı olayları yaşanmış. Ayrıca da işte büyük tasfiye de başladı. 13 binin aşkın görevden alınan insandan bahsediyoruz. Listeler acaba daha önceden hazırlanmıyor diye de düşündürmüyor değil diyor haberin yorum kısmında. Peki ara verelim. Açık kaste. Mac adlı parçayla tekrar Martha ve Vandalaz'a döndük. Martha ile Vandalaz'a grubunun Martha Reeves'in 75. yaşını da kutlamaya bir şekilde devam ediyor. Olduk. E, Motown denilen üstü güzel. sadanın da tipik temsilcilerinden, önemli temsilcilerinden biri. Evet. Şimdi Açık Gazete burası. Açık Radyo'da 94.9 ve Türkiye'nin yaşamakta olduğu, dünyanın da olağanüstü bir dönemden geçtiği rahatlıkla söyleyebilir ama Türkiye olağanüstü, yoğunlukta bir olağanüstülük yaşıyor. Murat Belge, birkaç yazıdan oluşan bir fak kolaj yapmaya çalışalım. Bir tanesi girişim adı altında Murat Belge yazıyor, 17 Temmuz tarihli. Sabah T24'e bakınca öncelikle iki yazının benim duygularımı dile getirdiğini gördüm. Hasan Cemal darbeyi kategorik olarak reddediyordu. Evet söyleyecek başka bir şey yok diyor. Metin Münir'in yazısı ise bir durum analiziydi. Onun da çok doğru bir analiz olduğu kanısındayım. Bu darbe girişimi Tayyip Erdoğan'ın hiç de hiç de demokratik ol, olmayan önderliğini adam akıllı pekiştirecek diyor. Bu dolayımla Türkiye gündeminin ezeli maddesi demokratikleşmeyi meçhul bir geleceğe doğru erteleyecek. Daha monolitik tek yer, parçalı bir yapıya doğru yol alacağız. Baskı artacak vesaire diyor. Şimdi yazının devamına bakmadan önce sözünü ettiği Murat Belge'nin Hasan Cemal ve Metin Münir yazılarına da kısaca özetle göz atalım. Hasan Cemal asker darbesi, Erdoğan darbesi başlıklı yazısında asker darbesi çöktü, püskürtüldü, çok da iyi oldu. Peki ya Erdoğan darbesi gün geçtikçe derinleşmekte diyor. Çünkü 15 Temmuz Erdoğan'ın kendi Değişiyle Allah'ın bir lütfu Oldu diyor işte Çünkü eli güçlendi 15 Temmuz Sayesinde muhalefet odaklarını da daha Büyük bir hızla temizlemeye koyuldu Ben böyle düşünüyorum Evet askeri darbeye hayır dedim Erdoğan'ın yanında durdum ama bu duruşun bana Erdoğan'ın darbesini unutturmuyor Diyor Ve Reichstag yangınına o da Paralellik çekmiş dün e, Okuduğumuz Ayşe Kadıoğlu'nun yazısındaki gibi Reichstag yangını nasıl Hitler'e yaradıysa 15 Temmuz'da Erdoğan'a yaramış gözüküyor. Başarısız darbe girişiminin nesnel sonucu bu diyor. Peki nasıl bir darbe girişimi? mi? Paralelci mi? Amerikancı mı? Atatürkçü mü? Ulusalcı mı? Karışık mı? Yani biraz ondan biraz bundan bir darbe mi? Ne fark eder ki diyor. 15 Temmuz öyle de olsa böyle de olsa Erdoğan darbesi darbe olmaktan çıkar mı diyor. Ve 15 Temmuz'a karşı olmak tek başına demokratlığın kriteri olamaz. Ee, yani asker darbesi, Erdoğan darbesi aklınızdan çıkarmayın bu meseleyi. Çünkü bu mesele çözülmedikçe demokrasinin önü açılmaz diyor. Yani şey bunu sonuç olarak alabilirdi işte ise. Ne yapmalı, nasıl yapmalı ya da bu saatten sonra nasıl insanları bir araya getirmeli sorusunun cevabı evet. buradan bulabiliriz. Metin Münir de zaten benzeri bir şey yazıyor. Şimdi biraz da ona bakalım. Ne oldu, ne olacak, ne olmalı demiş. Dünya bugünlerde Erdoğan'a herhalde hiç olmadığı kadar taze gül yaprağı renginde görünüyor olmalı. 14 yıllık iktidarını devirmeyi amaçlayan bir darbe girişiminden kolayca ve güçlenerek çıktı. Taraftarları sokaklara döküldü. Darbecileri paçavra etti. Dünya tarihinde halkların iktidarı devirmesinin birçok örneği var ama bir halkın bir darbe girişimini bastırmasının örneği var mı sanmıyorum demiş. Artık Erdoğan'ın önünde emellerini gerçekleştirmesi için engel kalmadı. Erken bir seçim düzenleyip mecliste üçte iki çoğunluk sağlayabilir, keyfinin istediği gibi bir anayasa yazabilir, başkanlık sistemini getirebilir, anayasayı dini temeller üzerine kurabilir. Ve er geç Orta Doğu'da neler oluyorsa... Türkiye'de de olacak. Biz de çaresizlik ve yeyis içinde izleyeceğiz. Türkiye'yi iyice Batı'dan kopartıp Ortadoğu'nun kucağına oturtabilir. Ekonomide Malezya benzeri bir Asya düzenine hakim kılabilir. Bunlar hiçbir şey engelleyemez. Ekonomik çöküntü dışında demiş. Oysa bir de belki bir belli bir mücadele halk demokratik güçlerin mücadelesinde katabilirdi. Yani şey diyor. Erdoğan güçlendi ama Türkiye ağır bir yara aldı. Tokatlanıp tekmelenen yerlere yatırılan elleri arkadan kelepçelenen dayak yedikleri belli asker ve subaylar süklüm püklüm or generaller ordunun prestijine ve otoritesine muazzam bir darbe vurdu. Ordu artık içi yargı gibi içi oyulmuş, moralsizleştirilmiş, iktidarsızlaştırılmış bir kurumdur. Ağustos'taki askeri şurada yapılacak kovulmalardan sonra durumu daha da kötüleşecek. Asker devleti olan Türkiye polis devleti oldu diyor. Evet ama benim gözümde askerim prestijini tamamen ortadan kaldıran şey kendi parlamentosunu bombalamasıydı. Evet Hem. o da öyle tabii. Devletin diğer birçok kamu kurumundan da liyakat, bilgi birikimi, objektiflik silindi, bürokratlar kul oldu. Polis, mit, imamlar, çember sakallar ve güruhlar yükselişe geçti. Ve şöyle diyor Erdoğan ve yanındakiler ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar zayıflayacak zayıfladı da böyle demiş. Şimdi şeye dönecek olursak Murat Belgi şunu söylüyor yani siyasi iktidar şu ara Türkiye'nin egemen ideolojisini paylaşanların bir kısmıyla önemli bir kısmıyla ittifak kurmuş ya da bir ateşkes yapmış durumda olduğu için onların adını bu olaya karıştırmak politik olmayacak. Yani tırnak içinde politiği kullanıyor bir geleneğin muhtemelen son perdesi kapanırken daha önce sahneye hiç çıkmamış birileri sahneye çıktılar ve sahneye hakim oldular bu girişimi ve iktidarın net zaferini izleyecek önemli olaylardan biri herhalde şimdi örneğin ağustos'ta silahlı kuvvetler içinde uygulanacak olan geniş çaplı tasfiyedir kamuoyunun bunu paralel yapının tasfiyesi olarak bilmesinde yarar var Olayı herhalde e, darbe girişiminin emir komuta yapısı dışında ve dolayısıyla başarısız olmasında da yukarıda değindiğim ittifak durumunun önemli bir payı var diyor. Olayı herhalde daha çok konuşacağız ama önemli bir parantez açmış belge konuşma eylemi mümkün olursa oldukça diyor. Bu da önemli bir Ön şey tabii ama sanırım şimdiden bu önümüzde ceryan eden olayı Türkiye'de askeri darbe geleneğinin son sahneleri olarak yorumlamak ve değerlendirmek mümkündür. Perdenin bununla kapandığını söyleyebiliriz demiş. Bir de sokağa dökülenler faslı var. Sokağa dökülenlerin hemen hemen tamamının Tayyip Erdoğan'ın iktidarını destekleyen yurttaşlar olduğu kanısındayım. Yani birçok konuda hem fikir olmadığım kimseler. Ancak sokaklara ve özellikle olayların geçtiği yerlere gitmeleri son derece olumlu ve son derece önemli bir davranıştı. Böyle bir olay bundan 40 yıl önce gerçekleşebilse, bugün Türkiye'de çok başka bir toplum olabilirdi. Dediğim gibi diyor bitirirken, geleneğin muhtemelen son perdesi kapanırken bir geleneğin, daha önce sahneye hiç çıkmamış birileri sahneye çıktılar ve sahneye hakim oldular. Bir tür ön sezi olsa gerek, Son günlerde popülizm konusuna bordalamıştım. Bundan sonra olacakların büyük kısmı olumlu yanlarıyla Türkiye'de popülizmin tarihi adını taşıyan henüz yazılmamış kitabın sayfalarını dolduracaktır diyor. Bana ise oradaki insanların tek bir şekilde olmasının, tek bir kişi, tek bir grupsa bile, tek bir guruhsa e, bile olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi polis şiddetidir. Bunca yıldır polisle alakalı beraber yarı, yarı yürümenin... Hiçbir şekilde mümkün olmadığı, polisin doğrudan toplumsal eylemlerde karşı tarafta bulunduğu bir noktada bir anda her şeyin değişip yan yana yürümesi insanları korkuttu. Belki insanlar evlerinde oturup bu duruma e, lanetler okudular darbeye. Dışarı çıkmaktan korktular ve bu korkunun en büyük sebeplerinden bir tanesinin de polis şiddeti olduğunu düşünüyorum ben. Mümkündür tabii ama yani bunu... Yani Murat Belge mesela... Popülizmin olumlu bir tarafı da çıkabilir diye söylüyor. Ama buna karşılık Ayşe Kadıoğlu da bunun faşizmin tabanını oluşturacağını söylemişti. Ayşe Kadıoğlu'nun okuduktan sonra umutlu bir şey düşünebilmenin mümkün olduğunu düşünmüyor mu? Umutlu olup olmaması önemli değil. Bizim sorunumuz şeyle ilgili doğrudan doğruya, rasyonel düşünceyle. Ama burada Umut, da biraz... Umutla bakamayız. Analizler, siyaset bilimcilerin analizlerini burada buradan ne çıkar ne mücadele diye değil e, durumun somut durumu somut tahlili. Yani bunu her ee, tarafta görebiliyorsunuz. Konuştuğumuz insanlarda da aynı şekilde bunu görebiliyorsunuz. Yani siyaset düşüncelerden daha farklı olarak ya da siyasi teorisyenlerden bunu beklemek herhangi bir şekilde gerekli olan bir durum değil mi? Olabilir ama bu tahlil öncelikle gerekiyordu. Bir, bir, Elbette. Yani bu yazının Ayşe, e... Darbe olsa da e, demokratik alanların daralacağı darbe olmasa da demokratik alanların daralacağı ister istemez insana umutsuz bir hale sokuyor evet, ve onda... makale içerisinde de bir çıkış yolu arıyorsunuz yani e? ne taraftan nereden bir tutuş noktası bulup da tekrardan bir araya gelip kendiniz, kendinize dair olan değerleri savunabileceğiniz bir alan aramıyor musunuz? Ben arıyorum. Bu aralar oldukça fazla Ama arıyorum. Ama bulamıyorsun galiba. E, yani, bu makalelerin içinde e, bulamıyorum. Evet. Murat e Başka makale, mesela şeyde var. Markar Esayan'ın makalesinde A var. Yani şöyle yapalım. Tartışacak bir şey yok. Ben bir kolaj yaptım. Anladım efendim. Murat sizinle Belgenin, alakalı bir şey söylemiyorum. Türkiye'nin önde gelen e, akademisyenlerinden, yazarlarından, e, sol kimliğiyle çok tanınmış Murat Belge'nin yazısından da bir umut var mı yok mu tartışacağız. Bakıyoruz. Hasan Cemal için aynı şey. Bunlar Türkiye'nin duayen diyebileceğimiz evet. analizci, gazeteciler. Evet. Ve fazla bir umut barındırmıyor evet. yazıları. Seyfettin Gürsel'e bakalım. Darbe girişiminin ardından ekonomi diyor. Bizim de programcımız olan. E, ikinci çeyrek uzak geçmişte kaldı. Bundan böyle ekonomik performans Türkiye'de demokrasinin ve hukuk devletinin ne yönde hareket edeceğini ve bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin nasıl gelişeceğine bağlı olarak şekillenecek evet. diyor. Ve e, kanlı darbe girişiminin demokrasiyi garanti altına aldığı iddialarına katılmıyorum diyor. Olsa olsa ve umarım bundan böyle askeri darbeye kimse kalkışmaz. Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının darbe girişimini büyük çapta kuvvetler birliği üzerine kurulu bir başkanlık rejimini yerleştirmek için fırsat olarak kullanması muhtemel diye bir analiz yapmış. Bu kullanışa dair işaretler belirmiş vaziyette. Böyle bir tasavvur toplumsal gerginlikleri daha da derinleştireceği gibi kutuplaşmayı özellikle Avrupa Birliği ile ilişkileri kopma noktasına getirebilir. Biraz önce konuştuğumuz şey seninle de. Avrupa Birliği'nden hukuk devletine sadakate dair uyarılar gelmeye başladı bile. AKP iktidarı fırsat bu fırsattır anlayışıyla hareket ederse zaten sürünmekte olan Avrupa Birliği çıpası yerinden çıkacaktır. ve Sonuç böyle bir ortamda yabancı yatırımcıların tedirginliği yerini güven bulanımına bırakır. Tasarruf fukarası Türkiye ekonomisinin böyle bir şoku kaldırması mümkün değildir diyor. Ve sonuç olarak bir de Umut Özkırımlının gene Common Dreams'te çıkan bir yazısı var. Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Orta Doğu Araştırmalar Merkezi (CMES)'den bütün bu eylemin yani tam bir Türkiye'den saraydan kız kaçırma operası diyor ve batının da krokodil yani şey timsah gözyaşları demiş. Lund Üniversitesi'ne yazdı. Bütün deneyimimiz saykadelikti diyor ve 1960-71-80-97 ve hatta 2007 E muhtıralarını da bilenlerin birinci elden bilenlerin gördüğü bir şeydi diyor. Sayıları vermiş. Sonra da şundan bahsediyor. O zaman ee, şeye bakalım diyor bu ayı boynuzlarından yakalayıp bazı gerçeklerin bize o lanetli geceden kabus geceden bizim üzerimize atılan şeylere bakalım bu bir darbe miydi darbeydi evet teknik olarak öyleydi ve çok kanlı oldu da diyor ee, İspanya'daki 23 F'yi ya da 27 Mayıs 1966 alt kademelerinde işin içinde olduğu karışık bir durumu ...beceriksizce ve amatörcü... E, ...amatörceydi... ...ama nasıl mesela... E, ...Hulusi Akar'ı... ...Genelkurmay Başkanı'nı... E, ...darbeciler kaçırabildiler... ...kimse fark etmeden... ...bir sürü soru işareti var diyor. Ya da bütün... E, ...bütün Türkiye'deki... ...siyasi, hükümet... ...sorumluluklarını bütünüyle üstlendiğini... ...söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...bir darbe ilan eden politikacıları rın peşinden gitmedi 16 kişi gönderdiler şey diyor sadece ve saatler sonra gittiler politikacıların evet. arkasından diyor. İkincisi bu darbe gülen Hizbi tarafından gerçekleştirilmiştir diyor. Hükümet böyle iddia ediyor. İşte bu yazının yazıldığı tarihte 6000'den fazla insan tutuklanmıştı gözaltındaydı diyor fakat Türkiye'de ordu da bir hayli meşhurdur diyor yani şöhreti vardır zaten dini gruplara bağlı olanları zaman zaman tasfiye eder diyor yani böylesine hiçbir şey çıkmaması biraz özellikle de Ergenekon ve Balyoz davasından sonra bütün tasfiyeler yapılmıştı diyor. Ve özellikle de dün de verdiğimiz Ali Yazıcı'nın yani Cumhurbaşkanlığı Başyaveri'nin de aralarından niye beklediler bu 2016 Temmuz'una kadar da Erdoğan bütün kurumları ele geçirmeden öncesine kadar niye beklediler diyor üçüncüsü demokrasinin kazandığı şeyi e, iddiası biraz tartışılabilir yani bir darbenin Türkiye'nin bir çeşit e, otoriterizme değil hatta despotizme bir çeşit despotizme kaymasının önlemenin bir sonucu olmadığı şüphesizdir diyor ve daha az bir ehveni şer kabul edilmesi de mümkün değildir ama bizim burada da Türk demokrasisine ne çakılan son tabut Ayşe Kadın'ın yazısına da atıf yapıyor ve Open Demokrasi'de yazdığı Ayşe Kadın'ın Open Demokrasi'de yazdığı bu yazıya bir atıf yapıyor. Bunu da unutmamamız lazım diyor Batının demokrasinin yanında yer aldığı da tamamen büyük bir ziyakarlıktır beklediler hepsi diyor Barack Obama Angela Merkel, Jean-Claude Juncker ve Donald Tusk büyük bir sorumluluğu da taşıdılar ve timsah gözyaşları kolay kolay bunu gizleyemez diyor ve sonuç son olarak şunu diyor özkırımlı bütünüyle son birkaç yılda Mozart'ın saraydan kaçırma Saraydan Kız Kaçırma'nın mas başyapıtının bir başka versiyonunu seyretmekteydik. 15 Temmuz darbesi nihai bir darbedir diyor. Orijinal e, senaryoda Paşa Selim Belmonte'yi yani e, nişanlısı Konstantse'yi kaçırmak isteyen Belmonte'yi affeder. Biz e, Türkiye'nin Paşa Selim'inin düşmanları ve e, Hasımları karşısında nasıl bir Ali Cenap tabır benimciğini ne bakacağız? O zamana kadar paşanın hareminden uzak durmakta yarar olduğunu da ilave etmiş Umut Özkarımlı. Komandörimizden aldığımız bir yazıyla bunu şimdilik tamamlayabiliriz. Açık gazete. Ahmet İnsel’le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın Evet önce herhalde Bu darbe girişimi Ve arkasından gelen ee, tasfiye mi tasfiye diye adlandırılıyor. Çok geniş çaplı ee, hem gözaltılar, tutuklamalar hem de izinlerin kaldırılması, yurt dışına çıkış yasağının verilmesi vesaire hakimlere yapılan şeyler var. Bir genel değerlendirmeyi sen de alabilir miyiz senden? Her şeyden önce tabii bu çok vahim bir felaket noktasından ucundan kıyısından uçurumun kıyısından döndüğümüzü bir daha belirtelim evet. yani bir darbe yaşadık bir darbe teşebbüsü yaşadık öyle böyle bir darbe teşebbüsü değil gayet ciddi bir darbe teşebbüsü yaşadık baya ucundan döndüğünü söyleyebiliriz darbecilerin başarını Başarı kazanmasının e, ucundan döndü. Bir iki saat o bir iki saat içinde e, başarabilirlerdi de ve e, bugün biz bir e, kanlı diktatörlük yönetimi altında herhalde açık radyo programında yapamaz durumda olacaktık. Evet. Evet. Ve bir iç savaş ortamında var Ve iç savaşa evet, vardı. özellikle de iç savaşa e, kısa yoldan geçiş olması muhtemeldi. Çünkü e, darbeciler. Bir kere ne kadar e, kararlı ve e, e, sonuna kadar e, kanlı bir e, yönetimi e, yürütmeye eğilimli olduklarını Zaten e, o birkaç saat zarfındaki e, davranışlarıyla gösterdiler Halkın üzerine ateş açmak e, Meclisi bombalamak e, Ateş açmak kendini sadece savunma amaçlı bir ateşten bahsetmiyorum burada. Helikopterden halka ateş açtığınız zaman saldırı amaçlı bir ateştir. Evet. Bom, uçaklarla parlamentoyu bombalamak, Cumhurbaşkanlığı bir bombalamak, başka kamu binalarını bombalamak bunlar bunlar çok sınırlı bir imkana sahip olan kişilerin yaptıkları şeyler. Daha geniş bir imkana sahip olsalardı herhalde kan gövdeyi olacaktı Türkiye'de. O bakımdan şu anda çok büyük bir felaketten kurtulmuş olmanın rahatlığını da kısmen maalesef böyle bir felaketten huzur içinde çıkamadık ama bunu özellikle vurgulamak lazım. Evet yani pardon bir de ufak ekleme yapayım yani Başbakanın Yıldırım'ın son açıklamasına göre bu darbeciler 208 kişiyi katletti diyor 145'i sivil Evet Bunu da açıklamış. 208 kişi ilk kat öldürdüler evet. evet 208 kişi polis 30 sivil tabii. diyor evet. Yani bunun bu, sayısını bilmiyorum şu anda. Evet ben de bilmiyorum onu bak onu yani toplamda yalnız 208 ve yaralılar olduğunu da biliyoruz da askerlerin evet. aştığı ateşler sonucu. kişi darbecilerin açtığı ateş tarafından saldırılar bombalar attıkları bombalar nedeniyle öldü. Evet son rakam. Var, var asker var ve sivil var. Evet. Ee, tabii ki çok büyük bir e, suç yani cinayi bir suç, en ağır ceza yasasındaki yürürlükteki ceza yasasındaki en ağır cezayla çap ceza çarptırılmaları elzem olan bir suç. Ama ceza cinayetasına göre en ağır yasaya çarptırılmaları elzem olan bir suç. Evet. Bunu hemen belirteyim çünkü. Maalesef ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan bu konuda halkı idam cezasının geri getirilmesini talep eden kişileri doğru bilgilendirmiyorlar. İdam cezasına karşıyım, karşıyız. Türkiye idam cezasını kaldırdı. Bunun yerine getirilmesi, yeniden yürürlüğe konulması, anayasa değişikliği istiyor. Uluslararası sözleşmelerden imzamızı çekmek anlamına geliyor. Çok büyük bir geriye dönüş anlamına geliyor. Ama her şeyden önce e, bu, bu vahim, e, ağır çok ağır suçu işlemiş olan kişilere karşı idam cezasını uygulamak için uygulamak mümkün değildir. Mümkün yani değil. şu anda idam cezasını ihlas etsek de Evet. İzam cezasını bu kişilere uygulayamayız. Evet, geriye yürümez değil Kanun ve yürüyemeyeceği Evet, kanunlu, Dolayısıyla kanunlu, suçlu, ceza Bu başkanı ilkesi. ve başbakan. Biraz topu çevirmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yani söylediği, bugün başbakanın söylediği, e, biz buna e, ilkesel olarak karşı değiliz, ilkesel olarak taraftar değiliz, e, parlamentoda değerlendiriyoruz gibi bir laf etti başbakan. Anladığım kadarıyla biraz sokaktaki halkın galeyanlı. E, e, sakinleştirmek için e, biraz top çeviriyorlar izlenimi edindim ama e, yanılmadığımı e, temenni ederim. Evet yani bu da eski Osmanlı günlerindeki şeyleri de e, ayaklanmaları da hatırlatmıyor değil tabii yani kelle isteriz diye yeniçeri ayaklanmaları vesaire gibi idam yani din elden gidiyor millet vatan elden gidiyor deyince idam da gelsin diyorlar 32 yıldır fiilen uygulanmayan 14 yıldır da hukuken mevcut olmayan idam cezası şimdi tekrar gündeme geliyor ve top çeviriyorlar dediğin gibi yani gündeme bazı insanların idam cezasını talep etmesi ve gündeme gelmesi e, olabilir yani, ta talep etme hakkı yasak değil ama bunun sorumlu kişilerin bunun e, olamayacağını veya bunun e, bunun e, neden olamayacağını anlatması gerekiyor yoksa elbette e, istisnai günler yaşıyoruz yani bunları da unutmayalım yani böyle büyük bir darbe teşebbüsünün sonrasında ertesi gün herkesin normal e, işine dönüp e, bir e, Norveçli serin kanlığında yaşayabileceğini zannetmiyorum zaten zannet. yani. insanlar çok e, bazı insanlar daha da fazla endişe yaşadılar. Yakınlarında, özellikle İstanbul'da, Ankara'da yakınlarında bombalar patladı, insanlar öldü. Gece, bütün gece e, uçaklarla inanılmaz bir taciz yaşadı, halkın hemen hemen bütünü. Bu e, çok e, hafif bir şey değil ve bir darbenin on e, bir darbeye teşebbüs etmek eden kişilere karşı olan nefretin e, de Dışa taşması doğal bir biçim ile bunun tabii ki bir linç kampanyasına, bunun bir e, to, toplumun o, o kişilerin yani o, o nefreti e, ifade eden kişilerin e, bütün nefret ettikleri çevrelere yöneltilmesini meşru kılmıyor ama çok istisnai bir gün dönemde yaşıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bunların bir kısmı e, kesinlikle tasdik e, etmemekle beraber e, olmasının e, biraz doğal olduğunu düşünüyorum e, ama hükümetin e, insanları sürekli sokağa çağırmasının bir e, yön bir taraftan meşru ama diğer taraftan da e, çok iyi e, İkili bir standart olduğu kanaatindeyim. Taksim Meydanı benim bildiğim kadarıyla her türlü toplantı ve gösteriye örneğin kapalıydı değil evet, mi? Evet. evet. Evet en önemli olanı da tabii mesela burada çok dikkate değer bir husus toplantı her türlü toplantıyı meydanlara şimdi çağıran gerek Cumhurbaşkanı gerekse de Başbakan özellikle gezi ayaklanması ile ilgili olarak tamamen sokakları ve meydanları kapatıp hatta çok ciddi, zecri tabii. polisiye tedbirlerle önlemişti ve asla çıkılmaması gerektiğini sokaklara söylüyordu. Şimdi tam tersi söyleniyor. Yani tabii. Tabii. Ama şu anda diyeceksiniz ki şimdi hükümetin, e, iktidarın e, cam değerinde <gülüyor> bir cephesiyle ve dolayısıyla bu kadar ince düşünme noktasında, söyleseniz de pek duyacakları noktada olmadığını da tahmin edebiliriz. Evet. Ama ciddi biçimde bir şey riskini hükümet taşıyor. Yani bu sokağa inme, meydanda toplanma çağrılarının devam etmesi halinde birkaç gün daha devam etmesi halinde sadece meydanlarda radikal fanatik unsurların e, toplanır hale gelmesi ve bunların manipülasyonuyla e, program tabir ettiğimiz bazı hedeflere yönelik e, program tabir ettiğimiz e, olayların gerçekleşmesi mümkün. Bunların küçük, çok küçük, sınırlı e, örneklerini e, ok meydanında Alevilere yönelik, e, Malatya'da e, Alevilere yönelik, Hatay'da e, Hatay'da Suriye'de, Suriyelilere yönelik yanılmıyorsam Konya'da değil mi? Evet Konya ve Karatay'da. Konya ve Karatay'da Suriyelilerin bu darbeyle ne alakası var? Evet işte e, sorun Alevilerin mi? darbeyle ne alakası var? Ee, i̇şte o noktada e, çok vahim şeyler yaşanabilir. Ama e, biz İç savaşın ne anlama geldiğini, ne olduğunu, nasıl e, büyük bir e, yıkım, e, toplumsal yıkım, insani yıkım olduğunu Cuma gecesi saat 11'den e, Cumartesi öğlenine kadar yaşadığımız e, o kısa 12 saat süre içinde e, gördük. Bir... E, e, minyatür halinde gördük iç savaşın ne olduğunu. Evet yani mesela çeşitli internet sitelerinde de var. Cumhuriyet de sürmanşetten koymuş. Halka ateş açın diye başladılar. Kaçalım diye bitirdiler diyor darbecilerin konuşmalarını. Whatsapp üzerinden yazışmaları. Evet. İşte ikinci köprüyü kaybediyoruz diyor binbaşı. Bir başka binbaşı. Ankara'dan gelen talimat ateş edilecek diyor. Yazışmanın sonunda da Albay Kaçalım mı diye soruyor. Bin da komutanım hayatta kalın. Tercih sizin. Biz karar vermedik henüz gibi. Korkunç evet. aslında tamamen savaş jargonu. Evet. evet zaten bir savaştı. Yani evet. tank isterseniz vardı. Top kullanıldı mı bilmiyorum. Galiba kullanılmadı. Ama roket kullanıldı. Evet, savaş, uçağı. Evet, savaş uçağı. Evet. Savaş uçağı kullanıldı. Tank kullanıldı. Bir ağır katı. silahlar kullanıldı. Dedi. Zaten iç Savaş'ta da böyle şeyler oluyor. Evet, göl, göl başındaki... İnsanlar, linç, linç, linç sahneleri de iç Savaş'ta maalesef olur. Yugoslavia'yı hatırlayın. Komşusunu linç eder. Ee, insanlar. Ee, polisle asker çatıştı. Askerle asker çatıştı. İnsanlar karşı taraftan düşman olarak gördüğü, kendisi için tehdit olarak gördüğü insanların elinden silahı aldığı andan itibaren e, linç etme girişinde bulundu. Ki... Şunu da belirtelim, e, linç etme girişinde bulunanlar kadar o e, askerleri linç etmekten e, edilmekten koruyan e, gösterici, darbe karşısı göstericiler de var. Evet. Yani evet, orada bilin, bulunan. Burada da, burada da hemen her şeyi genelleştirmemek lazım. Kesinlikle katılır Ahmet Bey size. Lazım. Kesinlikle katılıyorum size diyorum. Elbette vardı. ve Şimdi geldiğimiz nokta. Şimdi geldiğimiz nokta başka bir nokta. Yani bu, bu, Bunun arkasından söyleyebileceğimiz şey şimdi geldiğimiz nokta tabii ki e, hükümetin ve siyaset bir güç oyunu olarak gördüğü andan itibaren hem hükümet başta Tayyip Erdoğan ama aynı zamanda darbeciler de siyaset olarak değil bir güç oyunu olarak e, bir güç e, üzerinden e, tasarladıkları andan itibaren şu anda güçlü konumda son derece güçlü konumda. Ve diğer taraftan da Fethullah Gülen e, cemaatinin e, nerelerde yerleştiğini adam yerleştirdiğini herhalde hepimizden daha iyi bilen e, bir hükümete sahibiz. Çünkü kendileri yerleştirdiler. Kendileri belki askeri e, e, askeri e, m, orduya tullahçı e, hareketin e, orduya e, adam yerleştirmesi konusunda belki e, e, be, bilgileri olmamış olabilir ama diğer e, idarenin diğer kanatlarında e, yok içinde üniversiteler içinde e, büyük ölçüde e, kendilerinin işbirliğiyle e, yapıldı bu, e, bu adam yerleştirmeler. Hı. Suçlu mudur değil midir bilmiyorum. Dolayısıyla e, bu konuda tutuklanması haklıdır e, kesinlikle diyemem. Büyük ölçüde de haksız da ol, o, olduğunu düşünüyorum. Ama tutuklanan anayasa mahkemesi üyelerinden bir tanesi. Bu kişi e, şimdiki başbakan e, bakanken ke, e, Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesine bu kişinin e, yedek üye yapılabilmesi için Aniden e, Bakanlık Müsteşar Yardımcılığına getirilip 3 gün sonra da Anayasa Mahkemesi üyesi atanmadı mı? Binali Yıldırım mı? Evet, Binali Hı. Yıldırım yaptı. Evet. Evet. Yani, yani inanılmaz bir hülle yaptı. Bu hülleyi niye yaptı bu kişi? Şimdi tutukladıkları kişi bilmiyor mu? Niçin yaptırıldı? Hangi pazarlık sonucu yaptırıldığını bilmiyor mu? Bildiği için zaten e, <gülüyor> kimi tutuklayacağını veya kimi hedefleyeceğini kendileri herkesten daha iyi biliyorlar. Bu sabah e, bir e, <gülüyor> yabancı radyoda e, bir kısa söyleşim vardı ve e, gazeteci e, şeyi sordu. Bu kadar büyük listeyi iki günde nasıl hazırladılar dedi dedim böyle bir liste iki gün daha hazır değil bu zaten bildikleri bir liste kendilerinin bir liste ayrıca FETÖ örgütü FETÖ terör örgütü soruşturması çerçevesinde zaten listeler hazırlanmıştı ama kendilerinin bildikleri bir liste yani kendileri kimin yok içine yerleştirildiğini Fethullahçılarla pazarlık çerçevesinde hangi üniversitelere Fethullah Gülen çevresindeki ee, insanların hangi üniversiteleri kurmak için devletten destek aldığını ne istedikse verdik diyen kim Allahını seversiniz? Evet ne istemi, istedi ne istedilerse verdik diyen biz e, şu anda cumhurbaşkanı olan. <gülüyor> cumhurbaşkanı ne iste ne istediler ne istedilerse verdik ne istediyseniz verdik diyen bir kişi cumhurbaşkanı kim'e verdik bunu? Evet. Şimdi e, tabii bu, bunun de gelişmeleri e, de e, üzerinde de birazcık e, durmalıyız. Yani bir yandan mesela e, biat çağrıları geldiği gibi tehlikeli e, çok hem linçe, işte Fethullah Gülen'in maketleri asılıyor bazı yerlerde e, ve idam talepleri ayuka çıkmış vaziyette. Yani çok şeyde. Bir yandan ya, da... Mesela, danışmanının galiba cumartesi sabahı mı konuştuk seninle de konuda? Evet şimdi onu söyleyecektim ben de evet. Yani bir yandan evet. mesela basket, e, Trabzonspor basket e, bölümü e, başkan yardımcısı e, darbecilerin e, eşleri e, helaldir bize diye söyleyebiliyor karıları. Ne e, Yok. Böyle bir şey ve sonradan bir kızgınlık anıma geldi şey yaptım diye silmiş tweeti ama istifade etmiş görevinden ya da alınmış bilmiyorum ama açıkça böyle benim evimin önünden uçuran o pilot askerin karısı helaldir filan diye ifadeler de var. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Şeref Malkoç darbelere karşı vatandaşın meşru müdafaa hakkını savunması için ruhsatlı silah alınmasının önünün açılacağını söyledi ve TRT haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bu nasıl bulundu. bir prosedür olabilir? Yani silah almaya giden bir kişi darbeye karşı kullanacağım dediği zaman ona ruhsatsız yani zaten ruhsatlı silah alabiliyor. Ne gibi bir şey olabilir? Ekstradan bir şey olabilir. Bir şey dedi. Ruhsatlı silah alımını kolaylaştıracağız dedi. Kolaylaştıracağız diyor. cinayetler ve şeyler ruhsatsız silahlarla yapılıyor. Ruhsatlı silahla suç işleyen çok az. Dolayısıyla ruhsatlı silah alımını kolaylaştıracak böyle böylece insanlar böyle de ruhsatlı silahlarıyla direnebilecekler direnebilirler dedi. Yani evet. ruhsat, şu anda ruhsatlı silahla evet. e, suç işlendiğini ima etti. Bunun ne kadar Statistik olarak doğru olduğunu bilmiyorum tabi. Ama bu Amerika'daki bildiğimiz tartışmalar yani yıllardan beri Amerika'da yapılan tartışmalar düşünüldüğünde e, hakikaten tüyler ürpertici olabilir. Ben başka bir şey canım başka bir şey yani şu anda böyle bir şey şu anda konuşmak resmen önümüzdeki on yılda Türkiye'de akacak binlerce kanın e, şeyini hazırlamaktır, ortamını evet, hazırlama. Evet, asıl onun şimdi önünü açıyor. bir açın. Diyor, pardon bir şey diyor. daha ilave edeyim, <gülüyor> e, sözünü evet. kesdim. Şey geldi aklıma. Şimdi şey kongresi yapılıyor, e, e, Cumhuriyetçi Parti kongresi yapıldı, evet. Cleveland'da. ve oraya mesela güvenlik sebebiyle çok e, da olacak olaylar da oluyor. Finlandiya şemsiye getirmek ve kola, kola tenekeleri filan sokulması yasakmış. Buna karşılık yarı, yarı otomatik silahlar girebiliyor. Çünkü memlekette o eyalette serbest ruhsatsız olarak da. Yani Coca-Cola şişesi daha ağır bir silah. Evet. Bir şeyden, aynen. Bir Şemsiyeden. Aynen böyle. Bu dünkü demokrasi <gülüyor> navda gördüğüm bir şeydi. <gülüyor> evet. Bu işte artık bazı <gülüyor> neyse. <gülüyor> ee, şimdi gelelim... E, Başlamış olan yani Cumartesi ölden itibaren başlamış olan büyük e, temizlik e, evet. arındırma e, politikasına kampanyasına evet. e, sayı e, 20 bine yaklaştığı iddia ediliyor. E, görevden alınan, as, görevi askıya alınan, e, işten el çektirilen, e, tutuklanan veya gözaltına alınan e, memur sayısı. Bu sayının doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama en azından polislerde 8000 kişi, evet. e, yargıda 3000'e yakın kişi, e, maliyede 1500-1800 kişi e, olduğunu biliyorum. Ama onun ötesinde e, başka e, kamu kurumlarında nasıl bir e, tedbir alındığını bilmiyorum. Fakat bütün bunların neye dayanarak yapıldığını bilmiyoruz. Yani bu, bu, bu e, Darbeye darbeyi desteklemiş veya darbeyi katılmış darbe organizasyonunu bir şekilde e, bilip haber vermemiş çünkü bu da bir suçtur biliyorsunuz hani bir suçu bilip de ağır bir suçu bilip de bunu e, haber vermemek de o kadar ağır olmamakla beraber bir suçtur darbeyi e, organizasyonunu bilip haber vermemiş kişilerin e, cezalandırılması yaptıkları işledikleri suç oranında cezalandırılması doğrudur. Ama bu kadar kişinin neye dayanarak, somut olarak darbe e, operasyonu darbeye katılmış veya desteklemiş veya FETÖ terör örgütüne üye olduğu e, iddiasıyla e, tutuklandıklarını e, hatta görevden el çektirdiklerini Nasıl izah edecekler bilmiyorum. Bu tabii ki bir e, olağanüstü durum hukuku uygulanıyor şu anda. Evet. Bir, e, hukuk devleti hukuku değil, olağanüstü durum hukuku uygulanıyor. Yani darbecilerin yapacağı e, hukuku şu anda kısmen hükümet uyguluyor darbeci ...olduğunu düşündüğü çevrelere karşı... ...ama bunu çok daha geniş bir çevreye de... ...zaman içinde yayabilir. Evet çok önemli evet. bir nokta bence... ...senin de yaptığın bu tespit... ...yani... ...olağanüstü bir durum uygulaması... ...için darbeye girişenlere... ...karşı şimdi de... ...giderek yaygınlaşan bir olağanüstü hal... ...yani hukukun üstünlüğünün... ...askıya alındığı... ...anlamına da geliyor olabilir... ...son derece önemli evet. bir tespit. yani bu. cumartesi günü saat... De, neye dayanarak e, HSYK üyesilerini hakim ve savcıları e, işten el çektirebiliyorsunuz ve hemen arkasından da tutuklanıyorlar daha önceden on, hazırlanmış bir e, tutuklama soruşturma mı vardı ki ona dayanıyorlar e, bu kişilerin e, e, Gözaltına aldılar gerçi. Tutuklanan yok galiba değil mi şeyde? Hakim ve Onu tam alacağız. takip edemedim ama Danıştay Başkanı'nın bizzat odadan çıkıp polise çağrıda bulunduğu ve gelip de topladıklarını biliyorum Danıştay Yardımcısı. O, o çay toplamaya giden takımdan. Değil mi? Evet. Onun mesela Hı. tartışma oluyor orada. Toplantıya çağırıyorlar Danıştay üyelerini. Sonradan çıkıp odadan polisi çağırıyor. İşte. Artık yani çok galiba. acayip yani. Yani iç, iç, iç savaş dediğimiz şeyin e, artçı dalgaları böyle şeylerdir. Evet, evet. Yani şu anda iki bir savaştan kurtulduk, bir kanlı diktatörlük altın içinde şu anda e, ol, olacaktık, kurtulduk ama onun yarattığı artçı dalgalar olacak o, maalesef ve bunları. Doğal kabul etmek anlamında söylemiyorum. Bunları elbette karşı çıkmamız, teşhir etmemiz, doğru olanı göstermemiz lazım ama bu olağanüstü bir durumun, olağanüstü, durumun, olağanüstü hukuk uygulamaları, hukuki temelinin hemen hemen hiç olmadığı hukuk uygulamaları. Memurların izinlerinin iptal edilmesinin hukuki gerekçesi nedir örneğin? Evet, şimdi yurt dışına çıkış izinleri de kaldırılmış. Yurt dışına çıkış izinlerinin kaldırılmasının gerekçesi nedir? Sık yönetimi ilanı mı? Evet, hiçbir ilan yok. Ama bu tekerden böyle yani sabahtan beri bunları da söyledik. Yani devlette tüm izinler iptal edildi ki bu üç milyon dört yüz bin kişiye üç buçuk milyona yakın insandan bahsediyoruz. Tümünün izinleri iptal edildi. Yurt dışına çıkılmaları da yasaklandı. Bu arada da 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti de tutuklandı. Öztürk'le birlikte 25 generalin de tutuklandığını da belirtelim. Ya yani generallerin bir kısmının tutuklanması şu aşamada evet. e, o, olabilir. veya subayların bir kısmının tutuklanması. Bu kadar yaygın bir tutuklama olur mu olmalı bilmiyorum. Darbe ordu içinde oldu. Dolayısıyla burada bir ee, bir operasyon olacak ve büyük ihtimalle de bu operasyon içinde e, doğrudan sorumlular kadar e, dolaylı sorumlular, olaya göz yumuş olanlar, e, haberi olup da ses çıkarmayanlar falan bunlar da e, büyük ihtimalle a, o sepetin içine girecekler. Kurunun yanında yaş yanması ihtimali de var. Ama benim e, anlamadığım e, maliyedeki e, memurun e, bu, bu işte dahli Veyahut e, Yek Başkanı'nın e, bütün 30 üniversite Fethullah Gülen örgütüne e, sempatizanı e, Fethullah Gülen çevresinden olduğu tahmin edilen 30 üniversite dışında 160 küsur üniversite rektörünü topladı YÖK Başkanı. Ve bunlar için ortak bir... Bir an önce... Evet. Ne istiyor? Bir bana? an önce e, bütün e, Gülen cemaati sempatizanı üyesi olduğu bilinen veya tahmin edilen kişileri üniversitelerden temizlemesini istedi. Evet bu yani çok büyük bir tasfiye diye çeşitli gazetelerde de yazıyor. Hem hükümete yakın gazetelerde hem de nispeten daha bağımsız. E, zaten istedi. Ya yani kendisi söyledi zaten. Gazetelerin hükümet tarafındaki gazetelerin söylemesine gerek kendisi söyledi. Bu 30 üniversite. 30 civarında sayı zannediyorum. Bunlar kapatılacak anladığım kadarıyla artık. Onlar yok hükmünde sayılıyor ki çağırmamış bile. Öyle mi? Evet. Vakıf üniversiteleri özellikle tabii. Ee, yani 30 evet. tane hepsi değil. Bütün vakıf üniversitesi değil. Fethullah Gülen çevresine ait olduğu düşünülen, tahmin edilen veya bilinen vakıf üniversiteleri. Tabii bunların hepsi bu konularda da e, ne istedik de ne istediğiniz de vermedik e, anlayışının... Ee, ne verdiğini de neler verdiğini e, defterini gayet iyi tuttuğunda tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla şimdi o defteri açıp sayfa sayfa satır satır geri almaya başlamıştır. Evet, bunun bütün ipuçlarını önümüzdeki günlerde epey konuşacağım yani konuş başka konuşacak daha önemli bir şey de yok gibi görünüyor ve bu üniversitede hemen bitireyim. Evet. Bir tek şunla bitireyim. Tabii ki Tayyip Erdoğan'ın önünde darbeciler hem Türkiye'ye çok büyük bir kötülük ettiler insan öldürdüler yani en ağır cezalet çar çarptırmalıyı hak ettiler e, yüzlükteki yasalar çerçevesinde ama e, aynı zamanda e, Tayyip Erdoğan'ın eline çok büyük bir e, bugüne kadar gerçekleştirmekte zorlandığı bir fırsat verdiler aynı zamanda yani e, bir e, e, otoriter e, yönetimi güçlendirme fırsatı verdiler, başkanlık rejimini e, daha kolay geçirme fırsatı verdiler. Tayyip Erdoğan'ın bu fırsatı ne kadar kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Yalnız şunu da unutmayalım ki diğer taraftan da bütün siyasi partilerin ve bugün sabahleyin başbakanın, dün başbakanın dediği gibi bütün siyasi partilerin Meşru hükümetin yanında yer alması ve darbeyi lanetlemesi, evet. hiçbir sendikanın, hiçbir e, e, derneğin, hiçbir meslek kuruluşunun e, darbecilerin e, yanında yer almaması, herhangi bir sempati işareti göstermemesi, sokakta hiçbir kişinin sosyal medyadaki e, bazı sözleri bir kenara atıyorum çünkü sosyal medya bence... İnsanların sadece beyinlerinden geçenleri yazılı olarak ifade ettikleri bir çöp sepeti aynı zamanda bazı cepheleriyle. Onu bir tarafa bırakıyorum ama kurumsal olarak, toplumsal olarak hiçbir desteği darbeciler bir an bile bulamadılar. Bu çok önemli bir değişiklik Türkiye toplumu açısından. Evet, ben de Ve %100, aynı %100 katılıyorum. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan Erdoğan muhalefeti kriminalize etmek, Muhalefeti darbeci olarak tanımlamak, muhalefeti Fetullahçı olarak e, e, tehdit etti, e, pardon, e, fetullahcı e, olarak eleştirmek, darbeci olarak demokrasi düşmanı olarak eleştirmek, e, halkın e, iradesine karşı e, sürekli olmakla e, eleştirme imkânın da bütünüyle yitildi. Evet Ama burada belki son cümle olarak da şeyi ekleyebiliriz. Mecliste ve bütün muhalefet partilerinde de hukukun üstünlüğünü sonuna kadar yeni gelişmelere karşı da savunacak bir beyan çıkması da aynı derecede önem taşıyor önümüzdeki günler için herhalde. Tarhan Erdem de böyle bir şey yazmış zaten. Aynı şekilde tabii tabii tabii tabii. Yani, ben... yani şu anda Tayyip Erdoğan... Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Halkların Demokratik Partisi'ni, MHP'yi e, veyahut e, meslek odalarını, e, mimar ve mühendisler odalarını e, darbeci olmakla, e, demokrasi düşmanı olmakla, halkın seçimdeki e, seçimdeki seçim, seçimlerine karşı çıkmakla, bunları e, küçümsemekle suçlama imkanını kaybetti. Ama e, gördüğüm kadarıyla Tayyip Erdoğan, Bugün örneğin e, yaptığı e, dün akşam mı veya bu sabah kısıklı da yaptığı konuşmada ki tavrını devam ettirirse Önümüzdeki e, dönemde e, bu e, bu söylediğim e, ortamın hemen hemen iz kalmayacağını görüyoruz örneğin. Taksim'deki kışlayı da e, çatır çatır yapacağız dedi bu fırsattan istifade. Bu küçücük bir örnek yani aklımda hala Taksim kışlasının hıncını almak olduğuna göre bu küçücük örnek bana çok daha büyük konularda da davranışının aynı olacağı endişesini <gülüyor> taşıttırıyor. Peki çok teşekkür ederiz. Sizinler, çok teşekkür ederim. Ahmet peki, görüşmek, peki, üzere. görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Evet, e, şimdi araya geçerken biraz da sarktık, adam akıllı sarktık hatta. Fakat e, bir önemli haber daha vardı, bir cümleyle söyleyeyim. Wikileaks'ten bir açıklama e, geldi. Ve darbe ilişkin olarak izli yazışmalara şuna buna ilişkin yüz e, bin belgeyi yakında yayınlayacağını bir kısmının da önemli bir kısmının da Türkçe olarak yayınlayacağını açıkladı. Onu da bakıp değerlendireceğiz. Açık gazete. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Can, günaydın. Evet, bir konuğumuz var. Beyin Görüntüleme serisini devam ettiriyoruz. Siz tanıtımını yapar mısınız? Tabii, bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent doktor Burak Acak. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beyin görüntüleme serimiz devam ediyor. Hemen hatırlatmak babından söyleyeyim. Mayıs sonunda Ankara'daki Ulusal Sinebilim Kongresi'nin peşinden başlamıştık. Ankara Üniversitesi'nden Metehan Çiçek konuğumuz olmuştu. Arkasından İstanbul Üniversitesi'nden. Hakan Gürvit, Mustafa Seçkin ve Başar Bilgiç konuğumuz oldular. Ardından Kuzey Carolina ve Duke Üniversitelerinden Ayşenil ile iki hafta üst üste program yaptık. Beyin görüntülemenin interdisipliner ya da çok disiplinli daha doğrusu doğasını da belki altını çizmek için bu bir fırsat. Çünkü Konuştuğumuz insanlar arasında şimdiye kadar konuklarımızın bir kısmı fizyolog, bir kısmı nörolog, bir kısmı psikoloji doktorasına sahip. Geçen hafta konuştuğumuz Ayşenil Belgel gibi. Bugünkü konuğumuz Burak Acar ise mühendis, elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Beyin görüntüleme uygulamalarının, Tıbbi olduğu kadar e, mühendislik uygulamaları da var. Şimdi bu mühendislik uygulamasının e, konusunda da bir parça e, konuşmuş, bilgi edinmiş olacağız. E, sıkılanlar olduysa söyleyeyim, beyin görüntüleme serisini bir iki hafta içinde e, tamamlıyor olacağız. E, Bilkent Üniversitesi'nden bir başka mühendis Tolga Çukur konuğumuz olacak. Ardından yine bir e, mühendis olan e, nanoteknoloji konusunda e, konuşacağımız e, Volkan Özgüz Sabancı Üniversitesi'nden konuğumuz olacak. Ardından da bir genel programla e, seriyi bitireceğiz. E, ben e, Burak Acar'ı kısaca tanıtarak başlayayım. Lütfen. E, Bilkent Üniversitesi'nden elektrik, elektronik mühendisliğinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini e, aldıktan sonra e, yurt dışında da e, çeşitli araştırmalar e, yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde e, tam zamanlı öğretim e, üyesi olarak çalışmaya başlıyor. Yurt dışı e, çalışmaları 1998-99 arasında e, Londra'daki St. George's e, Hastanesi'nde 2000-2003 arasında ise Stanford Üniversitesi'nin tıp fakültesinde radyoloji bölümünde tamamlanıyor. Ayrıca 2012-2013 yıllarında Münih Teknik Üniversitesi'nde misafir profesör olarak bulunuyor. Çok sayıda yayını ve uluslararası patenti olan Doktor Acar aynı zamanda pek çok ödüle sahip. Bunların arasında 2008 TÜBA Genç Bilim İnsanı ödülü de var. Çalıştığı alanlar arasında nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda şebeke modellemeleri ve özellikle Alzheimer hastalığına uygulanması da söz konusu. Nitekim bugün programın sonuna doğru 30-31 Temmuz günlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak bir çalıştaydan, biraz bahsedeceğiz ve e, Doktor Acar bu çalıştayı duyuracak e, mühendislik uygulamalarının e, yapısal ve işlevsel e, beyin e, şebekelerini anlamak konusunda demansa e, olan alakasını e, inceliyor olacak bu, bu çalıştay İlgilenebilecekler için e, gerekli bilgileri programın sonunda veriyor olacağız ben Burak Acar'ın e, akademik çalışmalarının yanı sıra üniversite sanayi işbirliği üzerine de aktif olarak e, çalışmakta olduğunu ve inovasyon konusuyla özellikle ilgilendiğini de e, belirterek e, sözü şimdi kendisine vereceğim. Önce e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yürütmekte olduğu volümetrik analiz ve görüntüleme e, laboratuvarının çalışmalarından ve kendi araştırmalarından biraz bahsedelim istiyorum. Arkasından da e, bu Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan e, çalıştaya e, döneriz. E, Burak nereden başlayalım? Ben... Size özetle bizim grubun Vavlab, Volumetrik Analiz ve Görüntüleme Laboratuvarı'nın kapsadığı alanı anlatayım büyük başlık altında. Sonra oradan hızlıca bugünün konusu olan medikal görüntüleme ve beyin görüntüleme konusuna gireyim. Ve o konuda yaptığımız çalışmalardan bahsedeyim Vavlab çerçevesinde. Aralarda sorular tamam. olursa onlara cevap vererek ilerleyelim. Uygun herhalde değil mi? Tabii. Tamam çok iyi. <gülüyor> Belki bu e, laboratuvarın ismini veren volumetrik analiz ve görüntüleme nedir? Bundan ne kastediliyor? Oradan e, başlayabilir miyiz? Tabii oradan başlayabiliriz ama laboratuvarların isimleri, laboratuvarlar ilk kurulduklarında e, seçilmeye çalışılıyor. Ve oldukça o alanda, yani hangi alanda çalışmak istiyorsanız o alanı kapsayıcı bir isim bulmaya çalışıyorsunuz. Ve biz de öyle yaptık. Volumetrik analiz ve görüntülemeden kastım aslında benim. Çok boyutlu verilerin analizi ve görselleştirilmesi. Burada bu çok boyutlu veriler bir boyutlu ses dalgalarından veya işte elektrik sinyallerinden iki boyutlu görüntülere, üç boyutlu hacimsel görüntülere, dört boyutlu görüntü zaman sinyallerine ve bu şekilde artarak giden datalar. Bizim Wavelab e, içerisinde yaptığımız çalışmaların ana başlığı aslında sinyal ve görüntü işleme. Yani sadece tıbbi görüntüler veya sadece tıbbi sinyaller değil. Ama spesifik olarak benim hem doktora çalışmalarım hem doktora sonrası çalışmalarım da zaten o alandaydı. Tıbbi görüntüler ve tıbbi sinyallerin işlenmesi üzerine biz e, daha çok çalışıyoruz. Bu tıbbi görüntü ve tıbbi sinyallerden kasıt da bilgisayarlı tomografi ve MR sinyallerinin incelenmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi bu verilerden Tıbbi, klinik bilgiler çıkarılması şeklinde özetlenebilir. Bunun da bir alt dalı beyin görüntüleme. Tamam. Ee, siz ama beyin görüntülemenin yanı sıra başka organların görüntülemesi konusunda da çalışıyorsunuz değil Tabii, mi? Yani... Mesela sanal konulonskopi diye bir şeyiniz var, projeniz var. Evet sanal kolonoskopi mesela bunlardan bir tanesiydi. Yani üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülerinin içerisinde bilgisayar metotlarıyla yani algoritma geliştirip bunları bilgisayar programlayarak e, polipleri yani bağırsak kanserinin başlangıcı olan yapıları otomatik olarak bulmaya yönelik şu araştırmalardı bunlar. Patentlerin bir kısmı da zaten buradan. E, onun dışında kasların çalışmasına yönelik... E, Bizim Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden Can Yücesoy'un yürüttüğü bir projede araştırmacı olarak bulunduk ve onlara onların projesindeki MR analizi konusunda yardımcı olduk. Oradan da bazı yayınlar çıktı. Ee, başka bir konu da mesela karaciğer hastalarından, e, karaciğerlerinin BT görüntülerinden yani bilgisayar tomografi görüntülerinin analiz edilmesi, otomatik olarak anote edilmesi yani e, bir radyoloğun bir... Bilgisayarlı tomografi görüntüsünü incelediğindeki hazırladığı raporu hazırlamasına bilgisayar destekli olarak yardımcı olmak, yani onu etiketlemek veriyi. Ondan sonra bu etiketleri kullanarak da benzer hasta arama motoru yapmak da başka bir projeydi. Evet. Demin tamam. Yani pardon böyle. Bir tek parantez soru sormak istedim. Demin dört boyutlu diye bir şey de söylediniz. Dört boyutlu ne demek? 4 boyutlu 3 boyutu hacim yani uzam, uzay, X, Y, Z diyebiliriz mesela. 4. boyutta zaman. Ha, onu da içine evet, evet yani evet. mesela şeyde bu beyin görüntülemedeki fMRI işlevsel MR dataları 4 boyutlu datalardır. Yani beynin değişik zaman anlarında alınmış 3 boyutlu görüntülerinden oluşan bir seri o zaman 4 boyutlu oluyor. Hı. Bunlar entegre ediliyor birbirine yani öyle mi? Evet yani bir, bir video nedir? Arka arkaya değişik zamanlarda alınmış iki boyutlu görüntülerdir. O yüzden bir video aslında üç boyutlu veridir. İkisi evet. uzaydır, birisi bir zamandır. O video görüntüleri video değil de hacimler olduğunu düşünürsek, küpler olduğunu düşünürsek bu da dört boyutlu olur. Hı, anladım. Yani ben de şöylece e, toparlayayım belki insan vücudunun değişik yerlerinden e, görüntü alarak Teşhis ve tedavi yapmaya çalışan hekimlerin bu görüntüleri almaları için kullandıkları, kullanabilecekleri e, aletlerin, modellerin e, bulunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi. Bunlar hep e, sizin ve sizinki gibi laboratuvarların çalışmaları sonucunda e, ortaya çıkıyor. Öyle anlıyorum değil mi? Evet. E, biraz daha spesifik söylemem gerekirse aslında. O tip cihazlardan çıkan görüntülerin üzerinde çalışıyoruz biz. Cihazların e, üretilmesi veya yeni görüntüleme teknolojilerinin çalıştırılması değil, var olan görüntüleme teknolojileriyle alınan görüntülerin veya verilerin işlenmesi ve görselleştirilmesi, analiz ve görselleştirme oradan geliyor zaten. Evet, bu da elektrik elektronik mühendisliğinin ve biyomedikal mühendisliğinin tıp alanıyla işte temas evet. ettiği işbirliği yaptığı evet. herhalde en önemli alanlardan. Peki üstünde özellikle çalıştığınız e, konulardan bir tanesi mesela demans. E, bu, bu konuda e, son araştırmalardan biraz bahsetmek ister misin? Ben demans konusunda aslında bu konuya nereden girdik, nasıl girdik ve şu anda o proje kapsamında neler yapmaya çalışıyoruz ondan bahsedeyim. E, beyin görüntülemede iki tane Ana başlık var. Bir tanesi işlevsel e, görüntüleme, bir tanesi de yapısal görüntüleme. İşlevsel görüntüleme bu fMRI e, modalitesiyle alınan görüntüler. E, yapısal görüntüleme de difüzyon MRI, DMRI ile alınan e, görüntüler. Bunlardan bir tanesi beynin e, yapısal olarak bağlantılılığını e, size gösteriyor. Yani bir hat, bir şebeke gösteriyor. Birbirine bağlı, kablolarla bağlı nodlar Düğümler şeklinde düşünebilirsiniz. İşlevsel harita ise birbiriyle korele çalışan, birbiriyle ilintili çalışan bölgeleri belirlemeye çalışıyor. Şimdi doğal olarak beyin nasıl çalışıyor diye düşününce insanın aklına şu geliyor. iki nokta birbiriyle bir bağlantısı varsa bunlar birlikte de çalışıyorlardır. O zaman yapısal bir bağlantı varsa iki nokta arasında, iki bölge arasında o zaman işlevsel bir bağlantı da olması lazım. Bir ilişki de olması lazım. Ama bunlar farklı modaliteler tarafından ölçülüyorlar. Ve bu öngörü e, mantıklı olmakla birlikte yetersiz. Çünkü... Birbiriyle arasında doğrudan bağlantı olmayan bölgeler de birlikte çalışabilirler. Çünkü aralarında iletişimi sağlayan bir üçüncü bölge, bir dördüncü bölge olabilir. Ee, o zaman beynin nasıl çalıştığına dair sadece yapısal ağlara, şebekelere veya işlev, e, işlevsel şebekelere bakmak büyük resmi tam olarak size göstermiyor. Bunları bir arada kullanmak gerekiyor. Ve son zamanlarda yapılan Çalışmalarını yöneldiği alanlardan bir tanesi de bu. Biz yapısal ağları yani dmr ile alınan ağları ve işlevsel ağları yani fmr ile alınan ağları bir arada modelleyerek bütünleşik bir model oluşturabilir miyiz? Bir ne birinin e, bir şeyini, sonuçlarını iyileştirmek için kullanabilir miyiz veya analiz sonuçlarını iyileştirmek için kullanabilir miyiz? diye sorular atılmaya başladı ortaya. Bizim yaptığımız projede aslında bunu yapmaya çalışıyor. İşlevsel ve yapısal beyin ağlarını veya şebekelerini, farklı modelitelerden gelen bu verileri birbiriyle birleştirerek bütünleşik bir şebeke modeli oluşturmaya çalışmak. Sonra bu oluşturulan şebeke modelinin de klinik olarak bazı bir gösterge olup olmadığını, yani biomarker olup olmadığını değişik uygulama alanlarında test etmek. Uygulama olarak seçilen de Demans burada. Demans'ın seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi, yani bir tanesi e, önemli bir alan olduğu için. Yani toplumu ilgilendiren ve geniş kitleleri etkileyen bir alan olduğu için. Diğer nedeni ise çok pragmatik bir neden. Çünkü bizim ekibimizin çok merkezli, multidisipliner bir ekibimiz var. Ekibimizin ulaşabileceği ve veri toplayabileceğimiz uygun bir popülasyon demans'ta vardı. Biz bu projede e, İstanbul Üniversitesi'nden Hakan Gürbit, Başar Bilgiç, Aslı e, Tatlı dedi ve Tamer Bilgiç, e, Tamer Demiraltı birlikte çalışıyoruz. E, Koç Üniversitesi'nden Alkan Kabakçoğlu ve Şule Yazıcı var. Bizim üniversitemizin Fizik Bölümünden Evren Özarslan var Şu anda Boğaz Çin'den ayrıldı ama e, ekipte. Şimdi bu ekibin erişebileceği ve klinik olarak takip edebileceği popülasyon, nörolojik veya psikiyatrik olarak e, ilgi odağı olabilecek popülasyon demanstı bir yandan da. O yüzden de demansı seçtik. Evet, toplumun da en önem verdiği, yani en çok üzerinde durulan evet. konularından, hastalıklarından da biri herhalde. Evet, bunama e, kullanıyordu. Şimdi daha çok demans deniyor galiba. Ee, evet, herhalde. <gülüyor> ee, birkaç hafta önce de e, dinleyenler hatırlayacaklardır, e, Doktor Başar Bilgiç e, olağan durum şebekelerinden bahsederken, bu şebekelerdeki bozulmanın Alzheimer hastalığının erken e, belirteçlerinden bir tanesi e, olabileceğine değinmişti. E, bu e, şebekelerin e, hem işlevsel hem yapısal olarak e, incelenmesi konusunu biraz o zaman da konuşmuştuk. Yani şöyle anlıyorum, e, e, yapısal olarak birbirine bağlı olan yerler ya da bir şebeke oluşturan bir bölge illa doğrudan işlevsel bir bağlantılığa sahip demek belki yetersiz senin anlattığın gibi işlevsel bir bağlantılık gördüğümüz zaman da bunun illa doğrudan bir yapısal bağlantılık getirmesi yanında gerekmiyor çünkü belki bir işlevsel olarak birlikte çalışan komponentlerin ortak olarak bağlı olduğu bir başka alan olabilir. Dolayısıyla doğrudan arada bir yapısal bağlantılık olmayabilir. Yapısal ve işlevsel bağlantıları ölçen ya da bunu inceleyen, görüntüleyen modeller birbirinden ayrı ve bağımsız olarak çalışan modeller olmalı değil mi şimdiye kadar ki? Siz bu ikisini... Ne şekilde birleştirip bütünleşik bir görüntüleme yapılabilir konusunu yeni bir proje olarak şu anda araştırmalıyız. Aslında görüntülemeyi bütünleşik yapmıyoruz. Bu, bu yapısal ve işlevsel olan görüntüleme hala ayrı. MR cihazında çekiliyor ama tamamen birbirinden ayrı. Aynı anda da yapılmayan şeyler. Arka arkaya en iyi ihtimalle alabildiğiniz görüntüler. Biz bu yapısal ve işlevsel verileri alıp daha sonra birleştirerek bir, bütünleşik bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa hmm. aynı anda hem yapısal hem de işlevsel görüntüleme diye bir şey yok şu anda. Yapılaması herhalde. Ha, yani de. bir noktada yapılabilir herhalde. Evet. Eskiden bu da yapılamıyordu. Evet. Ee, ama şu anda yok öyle bir şey. Anladım ve bu e, ayrı ayrı yapılan görüntülemeleri siz bir bütünleşik model halinde e, bir araya getirebildiğiniz zaman e, hekimlere de böylece sunabiliyorsunuz. Ve e, belki bir arada daha önce gözükemeyen bilgileri bir seferde görmek ve doğru teşhis ve tedavi için kullanmak mümkün oluyor diye anlıyorum. Evet ve bunların arasında bir kozaltı ilişkisi, bir nedensellik ilişkisi de aslında olası. Yani bilmiyoruz var mı yok mu ama olası. Çünkü doğal olarak insan şöyle düşünüyor, yapısal bağlarda herhangi bir problem olduğunda onu paralel olarak koşut devam eden işlevsel bağlar da bundan etkilenecektir. Yani hattı koparırsanız bunlar eğer birlikte çalışamazlar artık diye bir düşünebilirsiniz. Öte yandan işlevsel evet. ağların e, parametrelerindeki özelliklerindeki değişmeler çok daha yüksek frekanslı değişmeler. Yani çok hızlı değişiyor işlevsel çalışması beynin. Ama yapısal değişiklik o kadar hızlı olmuyor. O zaman yavaş değişen ve hızlı değişen parametrelerin bir arada kullanılması ve bunların birbirlerine göre oranları mesela daha önce görmediğimiz bazı ayrımları göstermeye başlayabilir. Benim bütünleşik'ten kastettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Bunları aynı anda analize sokmak, yani istatistiksel analize sokmak, işlevsel ve yapısal ağ parametrelerini, şebeke parametrelerini. Ondan sonra da bunları klinik verilerle, bağımsız olarak alınmış klinik verilerle, klinik ölçümlerle, işte Hakanların ekibinin yaptığı ölçümlerle korale etmek, karşılaştırmak ve hastaların hastalığın gidişatını, gittiği yeri veya başlangıcını, Takip edebiliyor muyuz, görebiliyor muyuz, önceden belirleyebiliyor muyuz sorularına cevap verebilmek. Çünkü şu anda Hakan'ın, Hakan, Hakan Gürbit'in böyle neredeyse bütün konuşmalarında e, atıfta bulunduğu bir yayın var 2010 Danset e, Buradaki Burada bir farklı biomarkerlerin, farklı işaretleyicilerin Demas'ta, Demas'ta farklı evrelerindeki kendilerini ne kadar belli ettikleri, ne kadar görünür olduklarına dair bir chart var. Buradan Ortaya çıkıyor ki aslında demansın başlayıp da klinik ortamda e, görünebilir hale gelmesi yani tanını konulabilir hale gelmesi aslında iş işten geçtikten sonra oluyor. Yani demans çok önce başlıyor. Çok önce başlıyor. Bazı biomarkerler bunu gösterebiliyorlar. Ama gözden kaçma olasılığı çok yüksek. En iyisi bunun e, beta amyloidler. Bunlar PET'lerle gösterilebiliyorlar. E, en erken işaretleri bunlar. Biz acaba... PET kullanmadan normal MR görüntüleme yöntemleriyle bu hastalığı daha erken safhalarda bu taa beta ameloid biomarkerleri bu hastalığı işaret etmeye başladığı aşamalarda hastalığı yakalayabilir miyiz sorusu. Mesela bizim işte merak ettiğimiz ve peşinde koştuğumuz sorulardan bir tanesi. PET'in açılımı nedir? Pozitron Emission Tomography. Yani size e, radyoaktif bir madde zerk ediliyor vücuda. Hı. Ondan sonra vücudun o aydınlatıyor. E, evet yani kan bir yere hücum edince o madde de oraya hücum ediyor. Ve oradan dışarıya ışınım yayılmaya başlıyor. Hı. Ve dedektörler de bunu detekt ediyorlar. Görüntüler oldukça böyle flu görüntüler oluyor aslında. Net CT veya röntgen görüntüsü gibi olmuyor. Böyle bazı bölgeler yanmaya başlıyorlar. Oralarda demek oluyor ki şey var. E, aktivite var. Aktivite evet. evet. Evet, Demans'ta yani iş işten geçmeden ya da davranışsal olarak bozukluklar ortaya çıkmadan çok daha önce hastalığın ilk evrelerinde eğer bir teşhis söz konusu olabilirse ona göre tedavinin de iyileştirileceği falan açık gözüküyor. Bu açıdan aslında uygulama açısından çok önemli sonuçları olan bir araştırma. Sizin bu bu ayın sonunda yapacağınız Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediğiniz çalıştayda tam e, bu konularda e, çok disiplinli e, pek çok alandan insanın bir araya gelip e, bir fikir teyatisinde bulunacağı bir çalıştaya benziyor. Biraz bu çalıştaydan bahsedip hem de bir duyurusunu e, yapmış olalım mı? Tamam, tabii. Ee, 30-31 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde... Vedat Yerlici Konferans Merkezi'nde bir çalıştay düzenliyoruz. Bir buçuk günlük bir çalıştay bu. 30 Temmuz tam gün, 31 Temmuz yarım gün. Uluslararası katılımı, davetli konuşmacıların katıldığı bir e, çalıştay. Çalıştay dili İngilizce. E, çalıştay'ın adı da işte işlevsel ve yapısal beyin ağları ve bunların demansa uygulamaları şeklinde. E, çalıştay e, konuşmacıları... E, dünyanın değişik yerlerinden geliyorlar aslında iki kişi Harvard'dan geliyor ee, katılımcımız var bir Barcelona'dan var üniversite kollislandından bir katılımcı var ee, İstanbul Üniversitesi'nden bizim proje ekibinden de olan Tamer ve Tamer Demirat ve Hakan var Hakan Gurit var Koç ee, Üniversitesi'nden Alkan Kabakçıoğlu var fizikçi olarak ben bizim proje hakkında bir sunum yapacağım bizim projeyi anlatan bir sunum yapacağım ee, Ondan sonra şeyden Alman Kanser Araştırma Enstitüsü DKFZ'den Hans Peter Mainzer var. Bu çok merkezli araştırmalarda ortak yazılım altyapıları kullanmasının önemine dair daha genel bir konuşma yapacak. Hacettepe Üniversitesi'nden ve Bilkent Umram eee da merkezinden Kader Karlı olacak konuşmacılar arasında. Dediğim gibi 40 dakikalık konuşmalar olacak bunlar bir buçuk gün boyunca konferansa daha doğrusu Çalıştay'a katılım ücretsiz ama kayıtla gerçekleşiyor. E, çünkü yer sınırı var. E, kayıtları, kayıtlar da şu anda açık. Yani e, bir tane web sitesi var Çalıştay'ın. Çalıştay'ın web sitesine girmek için şimdi tam adresi vermek akılda kalmıyor çok kolay. Onun yerine ben şöyle diyeyim. E, Google'da VavLab aratırlarsa VavLab Boğaziçi diye zaten bizim labın e, adresini direkt olarak görecekler. Bizim labın giriş sayfasında da haberler bölümünde çalıştayın haberi ve oraya link var. Çalıştayın web sayfasında da bir tamam. tane kayıt linki var. Oradan kayıt ben de aslında var. açık bilincin Twitter hesabından hem sizin laboratuvarın hem de bu çalıştayın duyurusunun olduğu web sitesinin adreslerini yerleştirdim, duyurdum. Açık bilinç etiketiyle Twitter'dan bakılırsa Oradan da e, görmek mümkün, kaydı o şekilde yaptırmak mümkün. Kayıtları fakat 20 Temmuz'da kapatıyorsunuz değil mi? Yani yarın kapanıyor dolayısıyla bugün yarın için de beyin görüntüleme, mühendislik uygulamaları ya da e, demans konusuna ilgi duyan ve çalıştaya katılmak isteyenlerin Kayıtlarını yaptırmalarıyla. Evet yani planımız öyle yarın kapatmak e, kayıtları ondan sonra kayıt başvurusu yapanların bütün kayıtların üzerinden geçip kapasiteye göre ve çeşitlilik sağlayacak şekilde bir katılımcı listesi hazırlayıp bu kişilere geri dönüş yapılacak e, kayıt, kaydınız kabul edildi şeklinde. Çünkü herkesi kabul edemeyebiliriz sayıya bağlı olarak. Evet, ben de son olarak çok küçük bir şey sorayım. Ve bu çalıştay yayınlanıyor mu? internet üzerinden falan konuşmalar. Yok, hayır. Yani, streaming yapılmıyor yani. Yok, hayır, öyle bir altyapı yok. Yani. Şu anda hazırladığımız bir altyapı yok. Evet. evet. Ama belki ileride bu tür bir altyapı da hazırlanabilir. Tabii. Bazen bu tür çalıştaylarda... İnsanların cep telefonlarıyla mesela kaydedip ondan sonra bir yere yüklediklerini ya da periskopla doğrudan gerçek zamanlı bir yayın yaptıklarına bile ben şahit evet, olurum. Özellikle. Ee, yani evet, özellikle. Doğru. Öyle şeyleri de... Doğru. Bunu yapılabilir. Bunu organizasyon sırasında konuşmacıları da baştan söylemek gerekiyor aslında. Çünkü yapılan sunumlar da yayınlanıp, tam olarak yayınlanıp yayınlanmayacağına bağlı olarak içerik evet, olarak evet, da tabii. yarışıyor. Çünkü işte. basıldı basılmadığı kaygıları evet. oluyor insanlara. Evet. Peki böylece galiba kapatıyoruz. Evet. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Doçent Doktor Burak Acar konumuzdu. Beyindeki yapısal ve işlevsel şebekeler bunların görüntülenmesi ve özellikle demans konusundaki uygulamalar konusunda konuştuk ve 30-31 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak çalıştayında duyurusunu e, yapmış olduk. E, beyin görüntüleme serimiz e, devam ediyor. Birkaç hafta daha e, beyin görüntülemenin çeşitli e, yollarını e, yöntemlerini e, konuşmaya devam ediyor olacağız. Burak çok teşekkür ediyoruz geldiğin için e, ileride yine bekleriz. Teşekkürler. Çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Bekleriz. Çok güzel. Görüşmek e, üzere. E, hoşçakalın. hoşçakalın. Güle güle.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 Evet, böylece de bugünkü programı da bitirmiş olduk. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İzlediğiniz